أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ربي أعوذ بك من المزات الشياطين أعوذ بك رب أن يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم ما ينظرون إلا صيحة واحدة ما لها من فواق صدق الله العظيم اللهم انفعنا بالقرآن العظيم ve barik lana fîh velhamdülillâ rabbil alemin estaghfirullâhe l-hayyel qayyûm. Hassantukum bil hayyel qayyûm illedî lâ mutebedâ. Ve defa'tu hankum bilâ hâvle ve lâ kuvvete illâ bilâhil alîl azim. Bizleri din-i İslam'a kavuşturan, Hazret-i Kur'an'ın ehlinden yapan, Namaz ehlinden, oruç ehlinden, zikir ehlinden yapan Allahu Teala sonsuz hamd-i senalar olsun. Amin. Kalpler Allah'ımızın elinde Celle Celaluhu. Bizim kalplerimizi bu tarafa çevirdi fazl-ı Sabit kılsın, amin. bu yoldan ayırmasın, daim kılsın. Amin, amin. Kalpler, kalpler fırıldak gibi döner. Bir anda kalp kırk şekle girer insan. Allah muhafaza etsin. İnandığı şeyleri inkar etmeye başlar. Allah muhafaza etsin. İnkar ettiği şeylere inanmaya başlar. Değer verdiği insanı hakir görmeye başlar. Hakir gördüğü insana değer vermeye başlar. Düşmanını dost eder, dostunu düşman bilir insan. Bir anda döner insan. Kalbe kalp denmesi dönmesinden geliyor. Ve mâsûm mi'l insân illâ li nesîhi ve mâl kalb İnsan kelimesi de Arapçadır. Kalp kelimesi de Arapçadır. İnsan kelimesi Arapçada nereden geliyor? Nisyandan geliyor. İnsan unutkandır unutkanlığından dolayı ona insan deniyor tabi Adem Aleyhisselam cennette yasaklanan ağaçtan yedi evvelün nasi, evvelün nasi, ilk unutan ilk insandır ilk insan ilk unutandır Allah Teala burada şey serbest şu ağaçtan yeme unuttu yedi ve lekad ahitnâ ilâ Âdeme min qablu biz daha önceden Adem'e ahd ettik, emrettik, vasiyet ettik şuna yanaşma fe nesiye unuttu işte Adem Aleyhisselam oradan biraz mazur oldu tabi. Mazur oldu ama işte bu unutkanlık bizim e, yaratılışımızda var. Onun için insana insan denmesi unutkanlığındandır. Kalbe kalp denmesi kalp dönmek demektir Arapçada. İlla annehu bu Çok döner. Halden hale girer. Şekilden şekile girer. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Kalp bir o adaki, çöldeki, sahradaki yaprağa benzer. Rüzgarlar onu ne yapar? Altın üstüne getirir. Bir e, rüzgar esen yerde, düz bir yerde bir yaprağı düşünürseniz, onun ne tutunması olur? Ne dayanışı olur? Niye dayanabilir? O rüzgar onu bazı böyle getirir, bazı böyle getirir, bazı böyle getirir. İşte kalp böyle bir şey. Onun için allah Teala dua ediyoruz. Allahümme <gülüyor> yâ mukallibel kulub, Ey kalpleri istediği tarafa çeviren Allah. Celle Celal sabit kulûbena alâ dinik. Bizim kalplerimizi dinin üzere sabit eyle. Allahümme yâ musarifel kulub, Ey kalpleri döndüren Allah. Sarif kulûbena alâ taatik. Kalplerimizi taatına döndür. Böyle dua ediyoruz. Çok dua etmek lazımdır. Rabbana alâ tüzük kulûbena. Ve adî redeytenâ. Ya Rabbi bizi hidayete eriştirdikten sonra kalplerimizi kaydırma. Bak şimdi biz hidayetteyiz. Ehl-i sünnet itikadındayız elhamdülillah. Bu ehl-i sünnet itikadı hidayetin ta kendisidir. İman üzereyiz. Bir de ehl-i sünnet üzereyiz. Elhamdülillah. Fakat yarınımız meçhuldür. Kalbimizin yarın ne olacağı meçhuldür. Onun için Allah'ın dostları Ya Rabbi tövbe ettikleri zaman diyorlar Ya Rabbi bizi tövbe üzere al. Bizi tövbe üzere al ki bir zaman sonra belki bir tövbeyi Boz, bozma tehlikesi var. Onun için bir daha günah bize nasip etmeden bizi al. Böyle dua ediyorlardı. Çünkü insan emin değildir. Başına ne geleceğinden, ne hale geleceğinden emin değildir. Devamlı tehlikededir. Devamlı korkması lazımdır. Üstadımızın Üstad Hacı Ali Haydar Efendi Hazretleri Kaddesi Allah'a Şurru Efendi Hazretlerimizde yaptığı vasiyetlerinde, tembihlerinde ne buyururdu? Bu duayı çok oku evladım. Rabbena alâ tuzik ya Rabbi kalplerimizi kaydırma Badeze Bizi hidayete eriştirdikten sonra e ya Allah kaydırırsa ben ne yapayım? Allah kaydırırsa ben ne yapayım var mı? Niye kaydırsın? Öbür ayet ona diyor. Felem mazahu ezağallahu kulubuhum. Kendileri kaydılar ben de kaydırdım. Felem <gülüyor> mazahu adam kendi kayıyor baştan. Kaymak istiyor. Allahu Teala ona hidayet imkanları veriyor. Allahu Teala ona Hidayet sebepleri yaratıyor. Şimdi bu sohbetler, bu cemaatler nedir? Hidayet sebebi değil midir? Ehli sünnet alimlerin vaazları, sohbetleri, eserleri, kitapları bunlar hep insanın hidayet üzere sabit kalmasının sebebi değil midir? E sen bu sebebe sarılmıyorsun, sen sohbetleri bırakıyorsun, cemaati terk ediyorsun, ehli sünnetin eserlerini bırakıyorsun, sapıkların kitaplarını alıyorsun, okuyorsun, sapık adamları dinlemeye başlıyorsun. Allah sana ne yapsın? Niye kaşınıyorsun? Niye cemaatten ayrılıyorsun? Niye fitne çıkarıyorsun sen? Ha sen ki kaydın, kaymak istiyorsun. Allahu Teala sana irade verdi, kudret verdi. Bak elimizde bir arnulama var, bir isteme var, bir, bir güç var. Bu bir şey yaratmaz ama Allahu Teala'nın yaratması buna bakar. Allah Teala diyor ben kuluma zorla bir şey yaratmam. Onun istediğini ona yaradırım. İste gönde geçiyor. Onun için ya Rabbi kalplerimizi kaydırma ne demek? Bizim kaymamıza sebep olacak işler bize yaptırma tut elimizden demektir Allah tutsun elimizden Amin sen şimdi ondan sonra bırakıyorsun gidiyorsun onu bunu dinliyorsun on sonra geliyorsun ben zehirlendim Hocaefendi ne yapayım seni serum da paklamaz zehirlendim niye zehirleniyorsun? sapıkları dinlersen zehirleneceksin tabi bakayım ne diyor diye bir merak ettim şimdi ne oldu? bana bir şüphe girdi o şüphe öyle bir beladır ki Şüpheye girmek demek, Allah'ım kanser olmaktan kötüdür. Bir insana kanser olduğu haberi gelse, o kadar üzülmemesi lazımdır. Çünkü insan kanser olduğunu bilse, ölümü gözünün önünde bilir, tövbe eder, istiğfar eder, günahları bırakır, hiç olmazsa iyi ölmesine bir fırsat doğar. Çünkü bir insan ani ölse, tövbeye de vakit bulamasa, o daha kötüdür. مَوْتُ الْفُدْيَةٍ نِعْمَةٌ لِلصَّالِحِينَ وَنِقْمَةٌ ani ölümler iyilere nimettir, kötülere beladır. Çünkü neden? Kötüler tevbe fırsatı bulamaz. E tevbe fırsatı bulamamak ne demektir? Hadis-i Şerif'te buyuruyor ki her kim öleceği hastalığında kulü vallaha dokursa öleceği hastalığında kulü okumak nasip olana cehennem haram olur diyor. Ve iman üzere ölmek garanti olur diyor. E şimdi ne anlaşılıyor bundan? Bir insan öleceği hastalığı bilmesi nimettir. Çünkü hücum olsa okuma fırsatı doğar. İnsan kulu ve Allah'ın devam etse, ölüm hastalığında cennetlik olur. ''Men kâne âgırû kelamî lâ ilâ illâ Son sözü kelime-i tevhid olan cennete giren E nasıl adamlara nasip oldu? Ani ölenlere de nasip oldu. Allah'ın dostları devamlı hazırdırlar, o ayrı bir şey. Ama gaflette olan bizim gibilerin hastalığını bilmesi, öleceğini bilmesinde de bir nimet melhuzdur. Neden? hakları vardır, helallaşma meseleleri vardır. Emanetler vardır, ödeşme meseleleri vardır. Ondan sonra tövbe-i mühlet vardır. Fırsat vardır. allah Teala ta can boğaza gelene kadar kapısını açık tutuyor. allah Teala ve Tegüdes Hazretleri hidayet sebeplerini de yarattı. Sapıtma sebeplerini de yarattı. Melekler bize hidayet ilham ediyorlar. Şeytanlar bize sapıklık ilham ediyorlar. Ramazan da bitti, azgın şeytanlar ortaya salındı. Şimdi tabi düşman birken ikiye katlandı. Ramazan'ın Ramazan ruhaniyetini Ramazan dışında bulamazsın. O bir daha Ramazan'a mahsustur o ruhaniyet. Ama ve lakin yine de Allah Teala'nın kalesi cikirdir. La ilahe illallah husni kevhid benim kalemdir. Hemen de husniye mine min azabi kaleme giren azabımdan kurtulur. Şimdi bizim düşmanımız var mıdır? Vardır. Kimdir düşmanımız? kimdir düşmanımız? şeytandır tamam nefis nefis de bela ama Kur'an ağzının şu anda inne lekum mu bin açık düşmanınızdır o sizin baba düşmanınızdır o sizin ezeli düşmanınızdır o sizin eski düşman dost olmaz eleme ahedleykum ya ben ya adem ey dememiş miydim size ahirette buyuracak bize şimdiden duyuruyor bize niye duymuyoruz el la teabudus şeytan şeytana tapmayın şeytanın dediğini yapan şeytana tapmış olur namaz kılma değil, kim diyor namaz kılma Şeytan. kim diyor sohbete gitme kim diyor ayet hadis dinleme e bunu anlamayacak ne var e sana diyor ki Allah ben sana demedim mi şeytana tapmayın şeytan hoş heykeli yok ki şeytanın önüne durup da secde yapasın. şeytana tapmak nasıl oluyor dediğini yapmakla oluyor bir insanı vaazdan geri bırakmak için bir talebeyi Kur'an'dan, dersten geri bırakmak için elinden geleni yapar. Onun için salı akşamı sohbete yakın size bin türlü engel çıkarır. Her şeye bir engel olursa ilme çok engel çıkarır. E şeytanları başına topladığı zaman hepsini de rapor alır. Bugün ne faaliyette bulundunuz? Herkes ona faaliyetlerini anlatırlar. Kimisi der karıyla kocanın arasını açtım. ...hususü bir şeytan o işte görevlidir... Devamlı karı kocaları kavga yaptırır... ...evde huzursuzluk çıkarttırır Efendim, ...o şeytan der adama zina yaptırdım... ...o şeytan der içki içirttim... ...o şeytan der kumar oynattım... ...o şeytan der faiz dedirttim... Şey, ...o şeytan der yalan dedirttim... ...hepsi bir vazife yaptığını... ...baş iblise rapor ederlerken... ...onlar da takdir beklerler... ...ne iyi yapmışsın derken... ...o da pek yüz vermez onlara... ...şımartmamak için... Yani o zina yaptırdım diye, sen de bir iş mi yaptırdın, hadsiz? Öyle der. Seninki hiç önemli değil der. İçki ayılır şimdi birazdan, tevbe derse ne olacak? Yandık biz der. Adam akşama bunlara günah yaptırır, adam akşamdan evvel bir sübhaneallahu ebiham diye okusa, şeytan anası sağlar. Akşama kadar boşuna uğraştık diye. Onun için orada sübhaneallahu ebiham diye okutturmamaya bakar, akşam defter kapanırken kötü kapansın ister. Sabah defter açılırken kötü başlasın ister. Yatarken dosyayı kötü bitirsin ister. Çalgı dinleyerek uyusun, filmde uyusun, diziyi seyrederken uyutayım ister. O arada bir estağfurullah dememesin ister. Çünkü üç defa estağfurullah dese yatağa yattığı zaman Estağfirullah el-Azîmellezi la ilahe illa hu el-hayyye el-kayyume Müezziner diye diye hepiniz ezberlediniz hemen hemen. Değil mi? Bunu da bilmeyeniniz vardır belki ama bunu mutlaka bilin yani. Müezzinler söylüyor da müezzinin yemesiyle senin karnın doymuyor yani. sen de söyleyeceksin. Şimdi estağfirullah el azim ellezi la ilahe illa hu el hayyel kayyume ve etubu ileyhi. Ne demek? Tabi insan papağan gibi olmayacak. Dediğinden de haberi olacak ne dediğinin şuurunda olacak, farkında olacak, yoksa i̇şte papağan bilmez ki, Laz oğulü, Laz parayı ver de dışarı çık, diyor bilmiyor ki adam Laz mıdır, Türk müdür, Kürt müdür, bir şey bilmiyor papağana öyle öğretmişler, anladın mı? bizim i̇şte Hürsit Efendi rahmetli saf adamıydı ne Laz olduğumu da nereden anladı diyor <gülüyor> lan nereden anlayacak, onu ezberletmişler ona sen Kürt de olsan Laz diyor anladın mı şimdi? o papağan işine dönmesin yani orada Yemeği yemiş, lokantada papağanı koymuşlar. Para vermeden çıkanlara bağırıyor oradan. Ama herkese lazoli diye bağırıyor tabii. Ezberlemiş ya, ne bilecekti senin nereli olduğunu. lazoli lazuli diyor. Parayı ver de dışarı çık. Papağan. E şimdi ona sorsan ben nereliyim, neyim bilmez. Şimdi bir insanda estağfurullah, estağfurullah der. Ne dediğini bilmezse oldu papağan. O zaman lak lakay lisanı geçmez yani. Denilen faydayı Verilen müjdeyi temin etmeyebilir, tahsil etmeyebilir. Burada huzur şartı var, kushur şartı. Yani yattın, defter kapanıyor kardeşim. Melek artık rahat edecek, bıktı senden. Sabah başında duruyor, akşama kadar durdur durdur konuşuyorsun. Melek bıktı da Uyu diyor, uyu. Biz de biraz zikredeceğiz diyor, yani işimize bakacağız diyor yani. Bu sefer şeytan geliyor, melek geliyor. Melek diyor, iktim bir ger ya bir hayırla bitir, bir istiğfar yap. Şeytan diyor bir bir bir şerle bitir. bir türkü attır diyor öyle yat. <Görle> Veya bir zurna dinle öyle yat. Bak filmi seyret öyle yat. Şimdi ne olacak? Mücadele başlıyor. Hakikaten de yani insan e bir de karı var maşallah. Ahda'u lüke beyne cembeike ve emrâtuke'lletî tubâciuk. Efendi rahmetullahi aleyh çok okurdu bu hadisi. En büyük düşmanın tam ortanda bir nefis var zaten bela bir de yanında yattığın karın diyor bazı adam da karının başına bela oluyor tabi illa herkesin başına karı bela olmaz bazıda kadın istiğfar edecek adamın çenesi durmaz yani bir de böylesi de var ne olacak tam hayırla bitir okuyorsun okuyorsun bir dürtükler şöyle o iş ne oldu Allah Allah. lan okuduk uyuduk sus ta e ben bir şey istemiştim hiç oralı olmuyorsun e bunu uyanıkken konuşalım e uyanıkken senin suratını göremiyorum e televizyon seyretme de konuş uyanıkken televizyon seyrediyorlar yattı mı dırdır ediyorlar he son sözün hayırla bitecek karı seni konuşturdu yine estağfurullah üç kere son sözün hayır olsun belki uykudan uyanamazsın son sözün la ilahe illallah olsun belki uykuda ölürsün çokları öyle uyanamadılar Ha? Işte adam olursan nasip olur. Bizim Cicari Ali Efendi Allah rahmet etsin. Eski cemaatimiz. Dua kitabından bundan ül İstihbar. O da yatmadığını bulmuş. Halbuki biz sabah akşam akşam ezanıyla beraber okuyoruz onu. Fakat ne dedi çocukları? O gece diyor üç kere okudu biz gördük. Son sözü o. Rasulullah ne buyuruyor? Seyyid-ül okuyup ölen cennete girdi ve cennet elendir şehit olarak öldü. Yemin ediyor Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Yani okuduğu gece ölen, okuduğu gün ölen mesele Bak adam açmış bir kere değil, üç kere okumuş onu. O gece de uyanmadı mesela. O gece uyanmadı. Şimdi onun için sen de uyanmayabilirsin. Son sözün tevhid olsun, son sözün zikir olsun, son sözün huzur olsun. Ne buyurur? Tirmizi hadisinde kim bu istiğfarı yattığı zaman üç kere yaparsa huzurat lehu bu bütün günahları bağışlanır. Velev <gülüyor> kânet misle zebedil behri onun günahları ne kadar fazla olsa dünyanın dörtte üçü sularla kaplıdır bu kadar denizlerin göllerin köpükleri kadar da çok olsa denizlerin köpükleri ne kadar çok oluyor bir kıyıya vuran dalgadaki köpüğü akıllı bir saymağa katmaz. manyak olmak lazım saymağa katmak için bir kıyı bu dünyanın ne kadar kıyı şeridi var dörtte üçü su her taraf sahil o ortalarda dalgalar var. Denizlerde ne kadar köpük olur? Bunun hesabını ancak sahibi bilir. O kadar günah olur mu? Olsa da af olur diyor. Üç kere yatarken uza. şimdi Ramazan'dan çıktık. Şimdi düşman bize hücum etti. Şimdi saldırı ve taarruz altındayız. Şeytan bir ayın hıncını alacak. Millet bayram sabahı af oldu. Allah'tan rıza aldı. Allah'ın rızası bayram sabahı tecelli etti. Size hadis okudum son sohbette. Ve böylece müminler çok rahatladılar şeytanlar çok mahzun oldular melekler çok sevindiler Allah bu ümmete ikram etti bayram sabahına kadar tabi oradan evece gelen süreç tabi son geceler kadir gecesi efendim bayram gecesi bayram sabahı elhamdülillah bayram gecesi kabe Muazzama'daydık altın altına girdik çok izdiham haçtan beter izdiham haçtan beter haçta kota var bunda kota yok hiç gezilmiyor, öyle millet hücum etmiş. Fakat elhamle altın olun altı, duanın yüzde yüz kabul olduğu yerlerden Kabe'de 15 yer var. Bu 15 yerden birisi altın olun altıdır. Mültezemde sıkıntılıklık var, tutmuyorlar çok. Orada da biraz kaldık ama tabii altın olun altında. İnşallah sizi unutmadık. Cemaatimiz, sohbetimize gelenler, cemaatimize gelenler, bize dua ısmarlayanlar bizden dilekte bulunanlar, biz Allah Teala'nın Evine sarıldık, ona havale ettik, onu vekirlik. Beş gecede dua reddolmaz, o beş geceden biri bayram gecesidir, geçti. Bir de önümüzdeki bayram gecesi var, kurban bayramı gecesini Allah kavuşturur inşallah. İşte o gecelerde, dua reddolmayan gecelerde, dua yaptık, size unutmadık inşallah. O bayram gecesi ikramiye gecesi, zaten bayram sabahı elhamdülillah, kabe muazzamda kıldık. Bayram sabahı, e siz de buralarda kıldınız, herkes bayram sabahı elhamdülillah, bayramlar da birleşti, iyi oldu. Sonunda takvimler birleşti. Buraya 29, 30 olunca bayramı aynı gün yapmış olduk elhamdülillah. O fitne de ortadan kalkmış oldu. Böylece elhamdülillah Müslümanlara büyük ikramiyeler nasip olduğundan melekler çok sevindi. Esas melekler bayram ediyor. Bu meleklerin bizden zoru ne? Bizim af olmamızdan melekler bayram ediyor. Allah. allah Teala melekleri bize karşı böyle istiğfar edici yaratmış. İşleri güçleri bizim günahlarımız için istiğfar ediyorlar. Yeter ki biz istiğfarlarına eğil olalım. İstigfarlarına mazhar olalım. Ve onlar günahsız ağızdan bize dua ediyorlar. Hiç net dolmuyor. Böylece şimdi şeytan diş biledi, hıç hınç yaptı. Çok nefretle bize saldırmaya geçti. Şimdi bunlar sildiler, süpürdüler. Ramazan Ramazan arasını geçen seneyi defteri kapattılar. Temiz bir defterle Şevval ayı mübarek Şevval ayına Girdiler. Şevval ayı da ne aydır? Haç ayıdır. El haç ve şurum malumat. Haç belirli aylardır. Haç ayı ne zaman başlıyor? Şevval. Şevval ayı bayramın birinci günü şevvalin biridir. Bayramda şevval ayı yani haç ayı başladı. Bundan sonra ne geliyor? Zülkade geliyor. Zülkade hem haç ayı hem haram ay. Dört haram aydan biri bundan sonra ay. Günahların kat kat yazılacağı haram ve yasaklı ay. Ondan sonra ne ay geliyor? Zülhicce. Zülhicce, o Efendim 12. ay. Sene sonu Haç ayı. Kurban bayramı da 10. günü. Zülhicce-i Şerif'e O onun 10 günleri en kıymetli 10 gün. Senenin en kıymetli 10 günü. Zülhicce'nin 10 günü geliyor. Ondan sonra Muharrem-i Şerif. 3 tane haram ay peş peşe geliyor şimdi. Bu şu anda şevval içerisindeyiz. E, şimdi bunda ne var? 6 gün orucu var. Niye altı gün orucu var? Bir hasene getirene 10 misli sevap var. O zaman ne oluyor? Otuz gün Ramazan tuttun, üç yüz. Altı da şevaldan tuttun, üç yüz altmış. Senenin günü zaten üç yüz elli beş. Gökteki ay hesabıyla on gün fark eder. Bizim dine göre senemiz gökteki ay senesidir. Bu itibarla bütün seneyi ne yapmış oluyorsun? Oruçlu olmuş oluyorsun yani Kâneke Sıya Mütleri Külli 360 gün sıralı oruç tutmuş gibi oluyorsun bu ayda 6 gün tutarsan e bunu sıralı tutmak lazım mı? değil isterseniz sıralı tutarsanız isterseniz pazartesi, perşembeleri tutarsanız zaten 6'yı geçer ama sıralı tutmakta caiz ayırmakta birbirinden caiz pazartesi, perşembe dışındaki günlerde caiz 13, 14, 15'i kuvvetli sünnet oradan da 3 yapabilirsiniz böylece inşallah bir defa bütün senenin orucunu bir garantileyebilirsiniz inşallah. allah Teala'si bütün sene oruçlu yazar inşallah. Bu müjde. Ama düşman saldırıya geçti diyorum size. Taarruza geçti. Şimdi zırhı giymek lazım. Şimdi kaleye girmek lazım. Şimdi Allah'a sığınmak lazım. Yani Allah'ın köpeğinden ancak Allah kurtarabilir. Allah'ın köpeği şeytandır. Onu bize musallat etti. Musallat ettiğin için imtihan etmek için. İmtihan etmek için musallatı. Ama bize on, ondan sığınacak ne verdi? Kale verdi. O da nedir? Kendi zikridir. Zikrinden gaflet eden kaleden çıktı. Kaleden zırhtan çıkana her zaman için okların hedefidir, saldırıların hedefidir. Ne zaman ne olacağı tehlikededir, belli değildir. Kale Allah'ın zikri. Şimdi Allahu Teala ve Tekaddes Hazretleri, Eûzü'leri bize öğretiyor. Niye? Niye? Euzu billahi Allah'a sığınıyorum kimden? Mineşşeytanirracim. Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınıyorum. Ondan başkasına sığınmak şeytana karşı kile kar etmez, fayda etmez. Önce allah Teala. Şimdi köpek meselesini niye söylüyoruz? Şeytan Allah'ın köpeğidir. Niye söylüyoruz onu? Çünkü köpek kimi dinliyor bir tek? Sahibini dinliyor. Sahibinin dışındaki insanın efendim ne sopasından ne bir şeyinden korkmuyor. Sahibi sus dedi mi susuyor. sahibi saldır dedi mi Saldırıyor. Bir sefer Kars'a gittik. ebul hasen Karkani Hazretleri ziyarete efendim Kars'ta yolda geldik bir benzinciye, de yatsı namazımızı kılmamız gerekiyor. Efendim ıssız sessiz var 15 sene. Ondan sonra çıktı arkadaşlar abdest aldı. biz de arabada duruyoruz. İşte onlar abdest alacakmış. Bizim de abdestimiz belki var. Efendim onları bekliyoruz. Tam o arada adam kesti ışıkları Benzinci. Korktu bizden. Şimdi benzin almaya durmadık ya gittikilerde abdes yerine durduk o zaman da tabi şey var şimdiki kadar rahatlık yok birden ışıkları kar attı köpekleri saldırdı. Manda gibi köpekler köpek geliyor arabanın camına kadar tabi kars köpekleri böyle büyük arabanın camına geliyor köpek 10 tane 20 tane köpek bizim arkadaşlar hala kaldı onlar oradan çıkamıyor biz arabadan inemiyoruz ne yapacağız şimdi Adam bizden korktu, bize köpeklerden korktuk şimdi. Ne namaz kılınabilir, ne cemaat yapılabilir, he? Bize Allah'ın dostları korkmaz bir şeyden tabii ama biz bizim o makamımız yok. Korkarız Allah'ın dostlarına. aslanı saldırı bir şey yok. İbn Tülin, Evliya Allah'tan bir daha da Bune el hammal Rabbı saldırdı onun başına aslanları, Mısır'da o zaman Evliya reislerinden onu koydu bir şey. Aslanları da aç bırakıyorlar ha. 20 gün, 30 gün aç. Öyle aslanı saldırtırıyorlar ki aslan çünkü tok oldu mu saldırmıyor. Biliyor musun sen ne mi uğraşacak yani? Kaliteli et arar. Senin etin bespar etmez ama aç oldu mu ne bulsa yer tabi ki. Aslanı bırakmışlar acaba 20 gün, 30 gün. Aç aslanları saldırttılar bu zata. O da duruyor böyle. Hiç halini hareketini değiştirmiyor. Bir şey yok. Aslanlarda yanaştılar, geldiler. İşte kedi gibi, sürünüyorlar ona falan. Sonra baktı ki kral, biz bundan başlayı demeyiz dedi bunu, aslan bir şey yapmıyor da biz nasıl ne yapacağız? Demek ki hakiki bir Allah dostudur, salın, saldılar bütün millet başlıyordurlar. Efendi Hazretleri ne var? O aslanlar size saldırırken ne hissettiniz? Dedi, ne hissettim dedi, şimdi bana sürünürlerse dedi, bunların salyası temiz midir, değil midir, namaz kılacağız acaba zarar verir mi mevzuya? Ben de dedi, oraya takmıştım kafayı. Ulan aslan seni zaten yiyecek sen orada namazı abdesti hesap edin zaten abdestin kaçar kuskün de kaçabilir ya. Yani. her tarafını koyverirsin adam diyor ki salyası değerse diyor acaba temiz midir değil midir fıkıhta da ihtilaf var nasıl amel etsem acaba diyor. işte evliya olursan hesabın başka olur ama öbür türlü köpekten de korkarsın sinekten de korkarsın, inekten de korkarsın sardılar başımıza e şimdi çare yok neyse biraz cam açtık Bağırıyoruz oradan. adamday kulübesi uzakta benzincinin. Ya biz kötü bir niyetle gelmedik. Abdest ihtiyacımız var yani. Çek bu köpekleri. Yak Bizden korkma biz misafiriz İstanbul'dan geldik. Kabir ziyaretine falan bağıraraktan hani duysun ki adam şimdi bize de gelip bir şey soran yok. E, köpekler de çekilmiyor. Işıklar da yok. Neyse aradan açtı ışıkları. Pişt dedi. Bütün köpekler gitti ona. E şimdi biz o köpeklerle baş edebilir miydik? seni de yer bastonu bırak ne bastonu vuracaksın şimdi sen şeytanla uğraşayım dersen o köpekle uğraşan gibi yenilirsin ama sahibine sığınırsan yav şunu çek fişt dedi gitti bu kadar kolay sen şeytanla baş edemezsin ben hiç baş edemem ama eûzübillah Allah'a sığınırım dediğin zaman da allah Teala ne buyurur takıma buna tamam ama sen eûzübillah dersinde Kalbin zikirde midir meselesi var. Her euzu diyen şeytandan korunuyor mu? Kurtuluyor mu? Adam diyor ki 50 kere euzu diyorum, yine şeytan bana işgal etmiş beni. E tabi senin euzu şeytanı kaçırtmıyor. Niye kaçırtmıyor? Bunu, bunu soruyor musun? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Leyse şey'un enca lil min mineşşeytani min zikrillâh. Kulu şeytandan kurtarma bakımından zikrullah'tan daha tesirli hiçbir amel yoktur. Zikrullah'tan daha tesirli hiçbir amel yoktur. Peki zikrullah nedir? Zikrullah nedir dedi. Hacı Raif Allah rahmet etsin. Bayburtlu bir Raif amca vardı. 20-25 sene evvel almış Almanya'dan Mercedes'i getirmiş. O zaman Almanya'dan Mercedes getirenler çok zengin. Buralarda pek bir şey yok o zaman. Alırdı bende de arabalara. Ben de o zaman tüyüm yeni çıkıyor. Vazlara gezdirildi beni. Çok da iri yarıydı böyle. Biri çit çıkarttı mı hiç adam affetmez. Kerzele vaz ediyorum. Cuma ezanı biraz geçti. Herifin biri hoca kes dedi. Sen ne kesiyorsun dedi. Çık dedi sen o zaman öbür camiye. <Gülüyor> Hacı Raif Allah rahmet etsin burada otururdu. Alem adamdı. Bazı kere kafası da bozulurdu. Sinirlendi, mi, Fatih'in kürsüsüne çıkardı. Fatih'in kürsüsüne vaaz indirirdi aşağı ondan sonra dedi ki hoca dedi zikrullah zikrullah yapın zikrullah yapın şöyledir böyledir hoca efendim dedi Seni bu zikrullah dediğin sabah kahvaltısında mı yenir akşam yemeğinde mi bir izah etmedin dedi ya şimdi size diyoruz ki kulu şeytandan en çok koruyan nedir zikrullah e bu zikrullah nedir şimdi meselesini anlatmasak hiçbir şey anlamazsınız zikrullah nedir Allah'ın zikridir Allah'ın zikri nasıl olur alsın elle tesbihi Allah, Allah dersin. La ilahe illallah dersin. La hale ve la kuvveti illa bule dersin. Hasbuna Allah'a ni'me ve dersin. La ilahe illa te subhaneke innikudümne z'alim dersin. Zikrin sıgaleri lafızlar, salamat şerife getirsin. Allah'ıma salli ala seyyidina Muhammedin ve ala adı ve sellem. Çok şekilde zikir eda edilebilir. Ancak şeytandan insanı koruyan bu zikirler midir? He? Bu zikirler midir? Değil. Bu zikirler sadece zikrin vesilesidir. Esas zikir değil. Anlıyor musunuz? Zikir, hatırlamak demektir. Anmak demektir. Zikir. Evliyaullah ne diyor? اَجِبْتُ لِمَنْ يَقُولُ ذَكَرْتُ رَبِّ فَهَلْ أَنْسَى فَأَذْكُرَ مَا نَسِيتُ Bir adam diyor, ben Rabbimi zikrettim, yarım saattir zikir yapıyorum derse, ben ona şaşarım diyor. Neden? unuttun mu ki zikir yapayım diyor. zikir ne demek hatırlamak hatırlamak neyi anımsatıyor geçmişte bir unutkanlığı demek ki unuttun ki zikir yapıyorsun He ben diyor unutmadım ki zikir yapayım anlıyor musun şimdi manayı peki zikir neymiş hatırlamak bu hatırlamak nereden olur insan dilden hatırlayabilir mi He? ya seni çok hatırladım ya neremden şuramda Adam neden benim mi dalga geçirsin? Ne konuşuyorsun? Burada hatırlanır mı? hatırlamanın yeri? Kalp. kal dediğin zaman da bu. Çankozalığa gibi bir şey var, yumruk kadar. O da değil. Hakikat camia. Nedir bu hakikat camia? İnsanın kalbinin bir de nesi vardır? Manevi taraf var. Allah Teala buyuruyor ki: "Lem yasani ardi ve la semai ve la kine sauni". Leyyin yerlerim göklerim beni almadı diyor çünkü yerler gökler nedir? mekandır Allah Teala nedir? la mekanidir, mekansızdır peki yerler ne kadar geniş olsalardı Allah ona sığar mı? sığmaz Allah Teala mekandan nezledir ama beni ne aldı diyor mümin kulumun yumuşak kalbi merhametli kalbi zikirli kalbi beni aldı diyor Ha, dolayısıyla kalp mekansızlık üzere yardılmıştır. Eğer ki şu kadar bir et parçası olan kalp kastedilse o Allah'ı alır mı? Yer gök almıyor da şu et parçası nasıl alacak? O zaman kalbin de vardır? Arka planı vardır. Manevi kalp vardır. Hakikati vardır. Ruh vardır. O nedir? O etten kemikten ibaret değildir. Emir alemin denir. Alemi kalp vardır. Alemi emir vardır. Alemi kalp nedir? Madde alemidir. Yani toprak, su, hava, ateş dediğimiz dört unsurdan bir teşekkil işte cisimler alemindeki üreyen, gelişen şeylerin ham maddeleridir. Bir de alem emir vardır. Alem emir nedir? Kün ol emriyle meydana gelen manevi alemdir ki ruh alemi emirdendir. Ruhun ham maddesi nedir? Ruh sudan mıdır, topraktan mıdır? Ruh havadan mıdır, ateşten midir? değildir Bedenimiz nedir? Bedenimiz suha toprak ateştendir. Ruhun aslı neredendir? Arşın nurundandır. En erruhu min nuri arşillahi mebdeuha ve türbetül ardı aslul cismi vel vatan. Ruhu fi gurbetin vel cismu fi vatani ferham gariben kaiben nazihel vatani. Ne güzel diyor Evliyaullah. Ruh diyor mayası arşın nurundandır. Bedenin mayası topraktandır. Onun için şu anda bizim cismimiz, bedenimiz nerededir? Vatanındadır. Ruh nerededir? Gurbettedir. Arşın nuru neredeyse burası neresi? Peki kime acımak lazım? Vatanındakine değil, gurbettekine acımak lazım. Sen nereye acıyorsun? Sen bu bedene acıyorsun. Aman uykusuz kaldı yatır. Aman aç kaldı yedir. Susuz kaldı içir. He? Hepsinin senin işin, gücün nereye hizmet? Ya hadim el cismikem, teşqa bi hizmeti, etadlubu ribha mavi ma Ne diyor. Ey cismine hizmet eden, bedenine çalışan, kendine iyi bakan, sırf zarar olan işte kar mı umuyorsun? Öküzün altında buzak mı arıyorsun diyor. Cisme hizmetten ne kâr bekliyorsun? Bedene hizmet, hizmet, hizmet, hizmet, ne çıkacak bedenler? Hepimizin bütün hizmeti bedene değil midir? O has yastıklar beden için değil midir? Yorganlar beden için değil midir? Yataklar beden için değil midir? Ruh yastık mı ister? Ruh yatak mı ister? He? Şarkılar, türküler, eğlenceler, filmler, tiyatrolar beden için değil midir? Ruh onlardan zarar görmez mi? Ruh onları ister mi hiç? Ruh onlardan kaçar. Müzik ruhun gıdasıdır diyenler ne kadar enayidir. Müzik ruhun belasıdır halbuki. Ruhun devası, ilacı, gıdası, Kur'an'dır, zikirdir. Ruh ancak o zaman rahat eder. Madem öyle film bitti mi niye üzülüyorsun? Madem tatmin oldun, rahat buldun, huzur buldun, parayı kazandın, zengin oldun, iyi arabayı altına aldın, güzel bir karıyla evlendin, niye huzur bulamıyorsun? Hala kıvranıyorsun, kafanı vuracak, duvar arıyorsun. Huzur onlardaysa, bu zenginler, bu şöhretler, niye huzur bulamıyorlar? Çünkü bedene hizmette küllün zarar vardır, kaşar vardır. Sen yüzde yüz zararda kar umuyorsun. İkbil ale'r ruhi ve stekmil fadailaha fe anta bi'r ruhi la bi'l cismi insan diyor. Görüyor musun? Ya hadim el cismikem teşka bi hizmeti et talubur ribhan min ma fi khusran. İkbil ale'r ruhi ve stekmil fadailaha fe anta bi'r ruhi la bi'l cismi insan. O zaman ruhuna yönel. Ruhunun kemalatatını, faziletlerini, üstün huylarını tamamlamaya bak. Çünkü sen bedenle değil, ruhunla insansın. Eğer bedeninle insansan, öldüğün zaman değerin olması lazım. Ama öldüğün zaman hiçbir değerin olmadığı insanlar nazarında, insanların itibarı açısından hiçbir değerin kalmadı. En sevilen insanın dahi, efendim, e, anlı her tarafı öpülen, eli ayağı yalanan, yutulan insanların dahi koktukları zaman, kokuştukları zaman, kurtlandıkları zaman yanlarından. En sevdikleri, aşık oldukları, karıları, kocaları, sevgililerinin nasıl kaçtıkları ortadadır. Öyleyse cisminle insansan, işte birkaç sene sonra hepimiz öleceğiz, işte bu kadar insanı kaybettik, öldüler, o cisimleri toprağa niye gömdük, niye mumyalamadık, saklamadık? Mumyalasak, saklasaydık ne yarar görürdük acaba? İşte firavunlar mumyalı orada duruyor, Montofon gibi. Ne faydaları var firavunlar için Mısır'a? Mısır mı kurtaracaklar? Sen neyle insansın o zaman? Ruhunla insansın. Peki, ruhunun gıdası ne? Allah'ın zikri, Kur'an okumak, ibadetler, salih ameller, faziletler, meziyetler, manevi alemdeki gıdalar. Senin bütün gayretin nereye? Bütün mesain nereye? Bütün çalışman nereye? Bak 24 saatini hesap et, kaç dakika bedene ayırıyorsun, kaç dakika ruha ayırıyorsun. İşte bedenin bitti gideceksin, e, ruhunla ebedi yaşayacaksın. Mahşere çıkarken beden dedirilecek tabi. O arada belki yüzlerce binlerce sene mezarda kalacağım berzah aleminde yine ruhunla hay olacaksın, canlı kalacaksın, ya nimetleneceksin, ya azab olacaksın. Peki o ruha ne kadar gayret ediyorsun? Şimdi sen ne kadar yanlış iş yapıyorsun? Bir adam var evi şurada, sen adama yemek ısmarlamaya çalışıyorsun. Sen adama su içirmeyeceksin. Gel sana çay içireyim. Adamın evi burada zaten çıksa evine ne yapacak? Her türlü ikramı görecek. ...öbürü gurbette gelmiş köşede duruyor... kimsesiz, yok sahipsiz... ...hiç ona hal hatır sormuyorsun... ...buyur yer misin aç mısın demiyorsun... ...sen yanlışlık yapıyorsun... ...işi tersine çeviriyorsun diyor... ...ne yapman lazım... ...sen vatanındaki bedene değil... ...gurbetteki ruha acıman lazım... ...ruh zarar görüyor... ...ruh sıkıntı çekiyor... ...ruh acı duyuyor... ...o filmlerden, o dizilerden, o şarkılardan... ...o eğlencelerden, o gıybetlerden... ...o zinalardan, o faizlerden, o haramlardan... Ruh inim inim O sonra ruhu öldürüyorsun Allah muhafaza Ruh öldü mü kalpte iman nuru söner Ondan sonra sen Kayadan beter olursun Gavur olursun Dinsiz olursun Ayeti inkar edersin hiç farkında olmasın. Hadisi inkar edersin efendim, Hiç zerre kadar etkilenmesin. Rahat rahat Görmüyor musunuz insanları Nasıl Kur'an'ı şeriatı sünneti Bir da atabiliyorlar çünkü ruhları ölmüştür. Artık etkilenmiyorlar. Beden canlıyken ne istiyor? Yemek istiyor, su istiyor. vermede de bakayım. Vermezsen zil çalıyor. Karnım zil çalıyor. Ne demek? Yedir beni, yedir beni, yedir beni, yedir beni diye bas bas bağırıyor. İnsanın kulağını sağır edecek kadar bağırıyor. En nihayetinde bir yerde yemek yersen zil susuyor. Ruhun gıdası neymiş? Zikrullah. E Allah'ın zikri anlatacağım şimdi. Peki zikrullah, sen zikrullah'tan ne yapıyorsun? Ya hocam ben elli kere Allah diyeceğim, canım çıkıyor hiç istemiyorum ya. Yüz kere la ilahe illallah diyene kadar, böyle ne zaman bir telefon gelse de bir bahaneyle kalksam diyorum yani. Bir cüz Kur'an okuyana kadar, bir cüz Kur'an dinleyene kadar, böyle içim içime sığmıyor. Kalk kalk kalk kalk. Hani ruhun gıdasıydı. Ruh niye bundan? Lezzet alacakken almıyor. Hah, i̇şte sen ruhu bedene çevirdin, Yörüngeyi yönüp ters tarafa çevirdin. Ruh da ne yaptı? Herkesin ruhu arşın nurundan alındığı gibi safiyeti üzere kalmadı. Bedenle alaka kurarken ruh bedenimize gireceği zaman dedi ya Rabbi ne olur beni buna sokma bu cisim beden karanlık. Ben nurdanım. Mevla burada bu imtihandır gireceksin. Ruh bedene girdikten sonra mecbur insan girdiği yere ne yapmaya başlıyor? Alışmaya başlıyor. Bir gün iki gün bak biz hapisteyiz şimdi Hapiste ortamlar meselesi değil mi? Bir odada herkes namaz kılıyor, öbürü de geliyor. Ben de namazı öğretin demeye başlıyor ki gün sonra. Niye? Herkes namaz abdest derdinde, bu oturuyor iki gün, üç gün. En bozuk adam geliyor, ben de namaza başlayacağım diyor. Bizim yanımızda öyle oldu mesela, Bayrampaşa'da. E şimdi, öbür türlü ne olacak? Çalgı türkü her gün alem, kaste, radyo, televizyon. O da oraya girse, bir gün, iki gün, üç gün, beş gün. Bir haber deneyeyim, bir şeye bakayım savcı geldi diyor bana ki ya hoca sen niye odana televizyon almıyorsun ya benim ihtiyacım yok ya tek başına koymuş beni hiç yanıma da arkadaş koymamış 3 ay geçmiş tek odada tutuyor beni şimdi bir de şaşırıyor bana şimdi ya diyor bir tane televizyon alayım bize kalır sonra diyor ne olacak sonra diyorum e rahat edersin diyor sen şimdi diyor sıkılmıyor musun diye hiç ya ne sıkılacağım ben dersleri yetiştiremiyorum cüz var peşinde dersim var o var bu var dersler yetişmiyor bir günde e ben diyorum derslerimi zor bitiriyorum, benim haber haber ihtiyacım yok diyorum. Cık, Allah Allah, şaşırıyor duruyor ikide bir. Ya bunalırsın bak sonra diyor, kafanda sıkıntı yapar diyor falan diyor. <gülüyor> Savcı bana acıyor biliyor musun? Gelmiş bana merhamet ediyor yani. Halbuki diyor kafayı dağıtman lazım diyor yani, burada bunalıma girme diyor yani. Ha durum bu! Ya sen şimdi orada bir televizyon aldın mı? ha hi, hi. ne olacaksın? Aha, ne ders kalır, ne zikir kalır, ne Kur'an kalır, bir şey kalmaz. Durum bu. Hangi ortama girersen o ortama yavaş yavaş ne yapıyorsun? Adapte oluyorsun dediğin alışkanlık kesmiyor. Sen anlamıyorsun. Sen dizi ki ben bozulmam. Halbuki yarıdan yukarı bozulmuş çürümüş ben bozulmam diyor hala. E senin bozulmadığı bozulduğunun alameti derden belli bozuklarla rahat oturabilmenden belli. Sen bozuklarla rahat ediyorsan zaten yarıdan çok bozulmuştur. Sen zaten bozulmadan bozukla rahat edemezsin. Anladın mı? Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki bir mümin diyor yüz kişilik meclise girse diyor 99'u munafık münafık olsa diyor o bir tane mümini kokusundan bulur diyor onun yanına gitmeden rahat edemez diyor bir münafık da diyor yüz kişilik meclise girse 99'u halis mümin olsa bir tane sahtekar münafık olsa diyor o da onun yanına gidip onu bulmadan kokusundan rahat edemez diyor çünkü meyleder insan insana meyleder tabiat tabiattan cezbeder üzüm üzüme bakarak ne oluyor çürüğün yanına çürüğü koyduğun zaman da bitiştiğiniz zaman da sabah sağlam elma ne oluyor? çürüyor! durum bu! sen daha ne, neyi salınıyorsun? Ha şimdi mesele nedir? sen diyorsun ki benim ruhum hiç namaz istemiyor e canım yemek istiyor içmek istiyor tamam bedenin gıdası belli ruhun gıdası sen diyorsun ki zikirdir, kurandır, namazdır E benim ruhum hiç istemiyor böyle şeyi senin ruhun istiyor da canın istemiyor Nefsin istemiyor. Sen ruhunun refleksleri durmuş, damarlar tıkanmış, ruh ölmüş. Ölmüş ruh ne isteyecek? Adam öldükten sonra yemek ister mi? Arap öldükten sonra pilavı gözüne döktemiş. Arap ölmüş. Dök pilavı gözüne diyor. Adamı canı çıkarttın. Ondan sonra getir iştene kadar kuzuyu koy. Ölü yer mi? Senin ruhun ne oldu? Senin ruhun da namaz istedi, zikir istedi, Kur'an istedi ama sen duymaya, duymaya, duymaya Ruh nalları dikti. Ruh gitti. Ondan sonra ki benim canım hiç namaz istemiyor. E ölü ne isteyecek? Ha ben sana ne diyeceğim? Bak ben bakayım yatsı yıkılmadan yatabiliyor muyum ben? Sen yatabiliyor musun? Yatamıyorsun. Niye yatamıyorsun? Çünkü ruhun diri. Ruh diri olunca ne oluyor? Namaz namaz namaz namaz. O nasıl yemek yemek yemek. Karnın zil gibi ruh da zil çalıyor. Namaz kılmadın diyor. Ha ben niye namaz kılmadan duramıyorum? Niye huzursuz oluyorum? Niye diken üstünde duruyorum? Ha, Ruh diriyse namaz diye bağırıyor. Ruh ölüyse çıt yok. Ha sen de başla, hafif canlandır. Biraz tevbe namaz, abdest. Ondan sonra sen de bakacaksın ki namaz diyecek senin ruhunda. Zikir isteyecek. Ha? Niye zikir bırakanlar şeyden düşmüş, çıkmış, sudan çıkmış balığa dönüyor, can çekişiyor, çırpılıyor. Balıklar devamlı zikirdedir. Hayvanlar devamlı zikirdedir. Bütün hayvanlar, kuşlar ne zaman ki rızık derdine düşer de Allah'a bir an unutuyor, o zaman ortaya takılıyor. Onun için diyor, hiçbir zikreden balık avlanmaz, hiçbir zikreden kuş avlanmaz. Hiçbir zikir üzere olan hayvan kafese girmez. Ne zaman zikri unutur yem derdine düşer, zikri bıraktığı anda ortaya takılır. Onun için Allah balık yemiyorlardı. Niye? Gafil balıkları yiyip de, gafil mi olayım diyor. <gülüyor> Allah Allah! Sen desene ki, balığı yiyen balıktan gafil. Onun için balık belki fayda bile edebilir. Kafanı çalıştırın, kafasını da beraber. Ondan sonra aklın kafan çalışmaya başlar. Öyle mi? tefsirler böyle söylüyor. Kefsirler böyle söylüyor. Hayvanlar bile gafilet etmese, ortaya düşmüyor. İşte insan da zikrettiği sürece şeytanın avı olmuyor. Ne zaman Rabbini unuttuğu anda oltaya yem oluyor. Allah'ın adeti bu. Celle Celaluhu ve Celle Şanuhu. Şimdi düşman salındı. taruza geçti. Kalemiz kalkanımız ne? Zikrullah. Allah'ın zikri. Şimdi Allah'ın zikrin tarifi ne? Allah'ın zikri demin dediğim kelime-i tevhid La ilahe illallah Allah Allah Subhanallah, Elhamdülillah Allahu Ekber Bizim dua kitabında yazdığımız yüzlerce dua Bunların hepsi nedir? Zikrullah mıdır? Zikrullah'a Vesiledir Bir i̇şte şey tesbih çekiyor oradan Bazı kere bakıyorsun Hiç çenesi bir şey oynamıyor, kıpırdamıyor muyum? Böyle duruyor Tesbih veriyor Bu nedir? Eğer zikir dillen olsaydı bu adam karavanaya çekmiş olurdu. Halbuki o adam karavanaya çekmiyor. Orada bir sayı muhafazası vardır, onun için tespih çekiyor. Zikri nereden yapıyor? Kalbinden yapıyor. Eee? وَذْكُرْ رَبَّكَ ف۪ي نَفْسِكَ تَضَرُعًا وَخ۪يفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُمْ مِنَ الْغَافِلِينَ ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Rabbini zikret. Yalvararak, korkarak, yakararak. Sen ne yapıyorsun? Elde tesbi. Sağa bakıyor, sola bakıyor, televizyon seyrediyor, haberleri dinliyor. Bir yandan da 500 la ilahe illallah çektim diyor. Rabbini nasıl zikret diyor. Boyun bükerek, kalbin eriyerek, azabından korkarak, azametini, büyüklüğünü, yüceliğinin farkına vararak, ben kimim ki seni zikredeceğim? Sen ne büyük Allah'sın ya Rabbi. Ben kimim? diyerek. Açık değil. Açık sesle de değil. Sessiz. Fi nepsi ki içinde zikret diyor. O içinde bir acayip bir şey. Üd'û rabbekum. <gülüyor> Rabbinize yalvarın diyor. Tezarrü'an ve kufiyen. Yalvararak, yakaranak gizlice. E la lâ tesmehûl Hafaza melekleri yanımızda yazan melekler var. Onların bile duymadığı zikir var diyor. Yezidu aleyh zikri hafaza meleklerinin işittiği zikirden fazla sevap verir. Seb'ine zayıfen yetmiş kat diyor. Peki hafaza melekleri nasıl duymaz? Sen şimdi ağzından ben bunu da desem gizli. Hafaza meleği duyar mı? Duyar. Ağızdan çıkarsa melek duyar mı? Duyar. Peki meleğin duymadığı nasıl oluyor? Böyle durursun. Tefekkürdesin, mürakabedesin, zikirdesin Şuurdasın, huzurdasın Huşurdasın, huzurdasın İste zikir Melek duyar mı onu? Melek de şaşır mı? Bu da ne yapıyor? Yümdü ağzını, yumdu gözünü <gülüyor> Melek senin kalbine vakıf mıdır? Değildir Allamul huyud Ancak Allahu Teala Bütün gizlileri biliyor Melekten de gizli var Allah'tan gizli bir şey yok Hiç var. Zikredeceksin kalbinden zikredeceksin ha kalbinden dilden de ediliyor o dilden edilen onun nesidir vesilesidir hakikat zikir bila keyiftir maallah İsmet Garibullah Hazretleri ne buyuruyor gerçek zikir şekilsizdir Allah ile beraberliktir fakat bunda şekil yoktur tarif edemem ki sana makarna pişirir gibi şu kadar su kat şu kadar makarna kat şu kadar kaynat şu kadar su dök tarifi yok şekilsizdir Mevla'dan haberdar olmaktır. Bin yıl olsa ah vahsırru celi Hakk'a vasıl kimsenin olmaz dili Rabutasız sayeden mutlak deli. Bir insan bin sene bağırsa diyor ah vah Allah ya Rabbi ya Resulallah bin sene ömrü olsa kalbi Allah'a ulaşamaz diyor. Çünkü neden? İrtibatı kuramıyor. Gerçek zikirden haberi yok. Gerçek nedir? Allahü Teala ile beraberliktir. Onun onlara haberi yok. Sadece dilde kalmıştır. Kalbe inmiyor. Onun için rabıtasız çalışan kafayı yemiş diyor. Deli. E şimdi adam alıyor. Günde elli bin kelimeyi tevh sevap alır mı? Alır. Allah'a yaklaşır mı? Yaklaşamaz. Aradan perde kalkar mı? Kalkmaz. Yetmiş bin perdeden bir tanesinin kenarını bile oynatamaz. Rabıtasız yaptığı zaman. Çünkü neden? Allah ile beraberliğin yolunu bilmiyor. Allah'la nasıl beraber olacak? Kimle Allah diyor. Allah'la beraber o. Allah'la nasıl beraber olacağım? Yum gözün. E sen onunla beraber olamıyorsan onun seninle beraber olduğunu bilesin. Fakat bunlar zor işler, müşkil şeyler. O arada aklına ne gelir? Bir şekil gelir Allah muhafaza. Evliya Allah'dan birisi diyor. Arşı görüyorum. Arşın üzerinde diyor Allah Teala görünüyor bana. Ona ibadet ediyorum. Allah Allah. Kaç sene? Sonra bir de baktım şeytan çıktı diyor. Şeytanda öyle önerler var. Arş kurar. Üstünde nurani şeyler gösterir. E sen orada anlaman lazım değil mi ki? Görülen, hissedilen, bilinen, akledilen, idrak edilen, fehmedilen her şey Allah değildir. Evliyaullah ne diyor? Nakşibend Hazretlerine bir sözünden sebep mürit oldum diyor. Adam bütün tarikatları bitirmiş. Büyük evliya olmuş. Ama Şah-ı İmam-ı Rabbani... Müceddid Elfizani, 70 bin evliyan reis i̇mam tarikatından evvel, bütün tarikatlar, verdiye, diye bitirmiş, Kübrever diye bitirmiş, Çeşdiye bitirmiş, kaç tarikatten mücaz, icazet almış şey Ama diyor, ben Hazretlerinin bir sözünü işittim. Kendine yetişmedi, kitaplarda. Hemen ona mürid oldum. Çünkü ne diyor Nakşibendi Hazretleri? Kullu mâ khatta rabbi bâlik, fe allâhu teâlâ Aklına ne geliyorsa bil ki Allah o değil. Bil ki Allah o değil. Ne işitiliyor bil ki Allah o değil. Ne görülüyor bil ki Allah o değil. Ne düşünülüyor bil ki Allah o değil. Anladın mı? Söze bak. Bütün tarikatların bittiği yerde başlar. Bu tarikat. Nakşi yolu. Çünkü hakikat zikir Allah ile beraber ol. O zaman Allah ile beraber olmak işi müşkil iş. Çünkü arada şekil gelse de Allah muhafaza o şekle tapsan Allah desen kafir olur. Bak seni. Diyor ki içimde tecelliler buldum diyor. Evliya Allah'tan birisi. Otuz sene ibadeti ona göre yaptım diyor. Bir de baktım ruhuma tapıyormuşum. Ruh çıktı diyor. Ruh latifesi o şekil gözükmüş ona. Bu yolda ayak kayıntısı çoktur. Bu yolda tehlikeler çoktur. Ne gerek? Mürşit gerek. Mürşit gerek. Mürşit gerek. Ve men yudhu tecidele veliyem mürşida. Allah gibi saptırırsa ona ne bir dost ne bir mürşit bulamazsın diyor. Saptanlar mürşitsiz kalırlar. Mürşit bulanları demek Allah saptırmak istemiyor. Allah onları hidayete eriştirmek istiyor. Onun için şimdi söz sözü açıyor, konu konuya geçiyor lakin nereye geliyoruz? Düşmandan tek kurtarma çaresi zikrullah. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şerifinde Tirmizi'yi emsalde zikrediyor. Beş darbu mesel var. Öbürlerini anlatmıyorum. Hatta bunu Yahya Aleyhisselam'a vahyetti. O geciktirdi. Sonra İsa Aleyhisselam dedi allah Teala sana beş şey emretmiş. Sen onu geciktirdin. Bana şimdi emretti. istersen ben anlatayım milleti toplayacağım. Dedi dur dur sen ben helak olurum dedi sonra. Ben geciktirmeyelim dedi. Hemen topladı. Bütün Beni İsrail toplandılar. Kuppeler doldu. Üst katlar mahverler doldu. Yahya Aleyhisselam, İsa Aleyhisselam beraber yaşadılar. Teyze oğullarıdır. Anlattılar bu hadisi şerifi. Resulullah Efendimiz bize anlatıyor bunu. Tirmizi'de. Bu beş misalden bir tanesini anlatırken ne beyan ediyor? Buyuruyor ki, Allah'ın zikrinin misali nedir? Peşine düşman takılan bir adam düşünür. O adam kaçıyor, kaçıyor, kaçıyor, yakalandığı anda helak olacak. işi bitirecek. Artık takatı geziliyor, Ayaklarının dermanı kalmıyor. Bittim diyecek. Düşse yakalanacak, enselenecek. O arada büyük bir kaleyle karşılaşıyor ve o kalenin kapısını açık buluyor. Girer girmez koca kapıları kapatıp arkadan oh bütün düşman nerede kalıyor dışarıda kalıyor işte şeytanın peşine düştüğü adam o kim o adam hepimiz o adam şeytanın peşine düştüğü adamlarız biz ha. şimdi bir kale var Allah'ın zikri buna gireceğiz bu kaleye gireceğiz azaptan emin olacağız inşallah şimdi hafızü billahim Racim derken neyi düşüneceksin ya Rabbi sana sığınıyorum. Senden başka beni kimse şeytandan koruyamaz. Ya Rabbi kovmuş şeytandan. Bu manayı düşüneceksen. <gülüyor> Üç 10 defa günde okusa şeytan ona zarar veremez diyor. 10 defa. E bu bu e'uzüleri nasıl okuyacaksın ama? Düşünerek. Ya Rabbi bu senin köpeğindir. Bunu ancak sen üstümden çekebilirsin. Sen saldın sen susturursun Allah'ım sana sığındım Allah. Im. Ha. Şimdi işte ne dedik? Zikrin gerçeği şekilsizdir. Bu ne demektir? Allah ile irtibatı kurabilmektir. Bu irtibatın yolu nedir? Bütün Müslümanlara söylüyoruz bunu. Şimdi diyorlar ki tarikat rabıta nedir? <gülüyor> rabuta nedir? diye duruyorlar. Mustafa Fevzi Efendi Hazretleri Gümüşhanevi Hulefaz'dan ne diyor? 54 farzdan biridir rabuta diyor. 54 farz var mı? 54 farzdan biridir rabuta. diyor. Kubbu bu yolda rabuta diyor. Allah için sevmek farz mı? Kimi seveceksin Allah için? Şarkıcıları mı? Artistleri mi? Kimi seveceksin? Allah dostlarını. Öyle bir mürşit bulacaksın. Ha, şimdi nedir? Tek kurtuluş yolu ma illa li ya'budu llaha mukhlishin Ben kullarımı yarattım. Hiçbir şey emretmedim. Tek şey emrettim. Ya Rab nasıl hiçbir şey emretmedi? Dünya kadar farz var, vacip var. Hepsi bir kelime diyor. Sırf bana kulluk etmelerini emrettim. Yalnız ibadet ve taatlarını bana halis kılacaklar. Ne demek? Hiçbir şeyi ortak Katmayacaklar. karıştırmayacaklar. Ne gibidir diyor? Ve inne lekum fi'n-n'amli Hayvanlarda sizin için ibret var. Rusbu gümmen mafiye butuni am beyne fardem demen labanan halisen diyor. Sizi süt içiriyoruz. O sütü hayvanın karnından çıkarıyoruz. Nereden? Gübreyle kan arasında diyor. Hayvanın işkembesi üç kademelidir. Bir bir tabakada gübre var, bir tarafta kan var. Süt nereden çıkıyor? aradan çıkıyor. Halisan diyor. Ne demek? İşte o sağılan sütte bir damla kan yok, bir damla işkembeden bir pislik yok. Eğer o sütte, bir kazan sütte, bir damla kan veya bir damla gübre olsa halis olur mu? Kimsenin midesi alır mı? İşte diyor, size bir nefis musallat ettim, o ne gibidir? Gübre gibi, pisliktir, pisim pis. Tebakkınefsike, la tebmanın ne gawaiyla? Fakine şeytan. Nefsinden emin olma, şerrinden kendini kolla. Bir nefis 70 şeytandan pis. şeytanı şeytana den nefsi. Hepimizde bu nefis var. İnden nefse le Ama terbiye yolları var, tezkiye yolları var, adam etme yöntemleri var. O yöntemlere başvuranlar nefsini adam edebilir. İlla günaha düşüyoruz, isyana düşüyoruz, aldanıyoruz, kanıyoruz. Şimdi nefis ne gibidir? Gübre gibi. Şeytan ne gibi? Kan gibi. İnne şeytane yecrimin ne Adem'e mecrud Şeytan insanın nerelerinde gezer diyor? Kan damarlarının da kan gibi gezer. Kan insanın neresine girer? Beynindeki kılcal damarlara kadar kanla çalışır. Kanın girmediği hücre kan olur. Zaten kanın girmediği hücre iptal olur. Ha! Nefis gübre gibi. Şeytan kan gibi. Sen de o ikisinin arasından bana öyle bir amel çıkaracaksın ki diyor. Ne nefisten bir damla katılacak ne şeytandan bir bulaşık karışacak o amelin sırf benim için olacak. Ben sizden hiçbir şey istemiyorum. Ancak bana ibadet edin. Ama ibadet yapıyorsunuz. Bunlar adet kabilindendir. Alışkanlığa, gelenek görene döner bu iş. İhlas yoksa iflas kaçınılmazdır. O zaman ne olacak? Yaptığın ibadet sırf Allah için olacak. Peki bunun yolu nedir? Efendi babamız Hacı Ali Hadir Efendi Hazretleri 4 bebi bütüsün. Tarikat-ı Muhammed diye kitabı İmam Birgivi'ni çok methede derdi. Derdi ki, evladım baştan sona, Tarikat-ı baştan sona ilaçtır, baştan sona şifadır, baştan sona ihlastır derdi. İhlas, kitap. İmam gibi öyle yazmış mübarek adam. Tümü ihlası anlatıyor. Ama derdi, yapraklarıyla yutsanız zerre kadar ihlas kazanamaz. Çünkü neden? Onun kağıtı mürekkebi şifaniyetine yenilecek bir şey değil. Yani için yazılmış? Okunup amel edilecek. Şimdi... Şeriatın üç rüknü var. Şeriat bir sofra gibi düşünseniz neyin üzerine oturuyor? Üç saç ayağı hocam. Din-i mümin-i Tamam Şimdi ilim, amel, ihlas. İlim nedir? Bilmek. Yolu nedir? Hocalardan dinlemek, kitaplardan okumak. Tamam bunu insan kendi kendine yapabilir. İkinci saç ayağı nedir? Amel. Bu tatbik demektir. Bir insan kendi öğrendiğini hocadan veya kitaptan kendi başına da tatbik edebilir mi? Edebilir. Bunda da kabulümüzdür. Üçüncü rüknü nedir saçaya? Onsuz durmaz. İhlas'tır. İhlas ne demek? Demin anlattığım sütle gübre arasından, e şey kan arasından sütün çıkışı gibi nefis ve şeytan arasından sırf Allah'a ait bir amel yapabilmektir. Bunun yolu nedir derdi? Mektubatta İman Rabbani Zedebiyen der. Bunun yolu illa da tarikattır. Hakikattır marifettir. Ha, Allah'a giden yollara girmektir. Girdikten sonra da durup eğlenmek değil. Devamlı mesafe kat etmektir ta Allah'a kavuşuncaya kadar. Allah'a kavuşulmak diye bir şey var siz biliyor musunuz? Ruhani Miraç diye bir şey var. Siz duydunuz mu? Nasıl ki Resulullah Miraç yaptı, bize de o Miraç ruhen arz edilmiştir. Buyurun, teklife açıktır. Müşteri olan buyursun gelsin. Ha. Bu ruhani yapılacak allah Teala'ya Teala kavuşulacak allah Teala'ya erişilecek ermiş diyorlar, ermiş Eren, eren, nereye ermiş bu adam? Ermiş, Allah'a ermiş, vasıl Eren, eren kişi ermiş kişi, ne demek? Allah'a ermiş, sen niye eremedin beyefendi? Ben niye böyle kaldım? Yürümezsen kalırsın kardeşim Yol açık, yürüyenlere mübarek olsun Kapılar açık, devam ediyor Allah'a erişenler var Hala bu zamanda da var. Kıyamete kadar da olacak. O yollar kapansa direkler çöker, gök yere iner. Zaten kıyamet koptuğu gün olur. E madem öyle yolsuz kalmayalım inşallah. Yolsuz kalmayalım. Şimdi Allahu Teala'ya kavuşmanın yolu tabii ki zikrullah. Allah'a zikretmek. Zikretmenin şekli şekilsizdir. Allah'la beraberliktir. Allah'la beraberliğin yolu nedir? Kün ma'allah. Allah ile beraber ol. Ya hoca ben kafayı mı yiyeceğim ya? Gözü kapattım, şunu yaptım, bunu yaptım. Cinleneceğim, perileneceğim ya. Nasıl Allah'la beraber olayım? testafa. Senin buna gücün yetmez diyor. Ben biliyorum. Madem senin gücün yetmez Allah'la beraber olma. Bu çok ağır bir iştir. Şekilsiz bir iştir. Şekilsiz için tarifi de yok. Kün ma'amen kâne ma'allâhi. O zaman Allah ile beraber olanlarla beraber ol. Allah'la beraber olan dostlar var mı? Var. Herkes senin benim gibi ayazda kalsa gökler yere inmesi lazım. Madem ki bu gökler duruyor halakas sema var ben gökleri direksiz yarattım diyor. Ama sizin gördüğünüz direkleri yok. Sizin görmediğiniz direkleri var. Allah'a ne diyorlar? Üçler, beşler, yediler, kırklar Beş yüzler, yedi yüzler, evtad. Evtad nedir? Vel cibale evtada. Allah dağları ne yaptım diyor. Dünyanın kazıkları gibi çivi yaptım. Dünya denizin üstündeki sandal gibi sallanıyordu. Kabe'den döşedi toprağı oradan. Ümmül Kura Mekke'dir. Oradan toprağı döşedim. Her yer salınacak gibiydi diyor. Mekke'den çivileri çaktı. Mekke'de kaç tane dağ var? Beş bin tane dağ var. İrili ufaklı dağları sayarsan Mekke'de sırf beş bin tane dağ var. Çünkü gö yeryüzünün göbeğidir. Oradan döşendi, çiviler... ...başta oraya çakıldı. Her taraf dağdır mübarekler. Ha, Şimdi demek ki... ...tabii örüyorlar onu. Şimdi artık... ...tünellerden mecbur oldular. Tünel, tünel, tünel... ...çünkü her taraf dağ olduğu için... ...yol geçit vermiyor. Mekke'de de... ...icdiham var. Resulullah haber ver. Mu'icet mekketu ke daime. İbnü i tabakatta zikrediyor. Mekke diyor... ...kuyular gibi oyulacak, tünel tünel bölünecek... ...diyor. 1400 sene evvel. Mekke diyor... Tünel tünel bölünecek diyor. Şimdi her taraf tünel. Nasıl bildi sallallahu aleyhi ve sellem? O zamandan haber veriyor. O dağlar kazıklar. Maddi kazıklar. Manevi çiviler kazıklar. Evliyaullah o dostlar. Ben gökleri yarattım. Sizin gördüğünüz direkleri yok. Görmediğiniz direkleri var diyor. Şimdi demek ki yeryüzü duruyor. Gökyüzü duruyor. Allah'ın o dostları var mı? Var. Şimdi birisi der ki. Şimdi Abdülkadir Geylani gibi evliya çıkmak. Şimdi Şahınakşebend gibi evliya yok. Şimdi ulema evliya kalmamış derse o sapıktır. O Allah'ın Resulü'nü inkar ediyor. Fi kulli kallemin min ümmetis Her ümmetimin her asrında sabik en büyük veliler var. Bir müşkunü bi murzakûn. Rızıklar veriliyorsa, yağmurlar yağıyorsa ve bir müfâul belân el arz. Yeryüzünden belalar kalkıyorsa, bu millet 6-7 milyar yaşıyorsa mutlaka onlar var diyor. Sen Resulullah'ı mı inkar ediyorsun? Şimdi o alimler yok. Şimdi şöyle evliya yok. Efendim ben şöyle alim arıyorum. şöyle ev, Sen sapıksın. Sen kaymışsın Allah seni kaydırmış. Sen adam arıyorsan bulursun. Kör müsün? Herkes aradığını buluyor. Belasında buluyor, Mevlasında buluyor. Biz Allah'ı aradık. Dostlarını bulduk elhamdülillah. Adres var. Adres açıktır. Arayanlar bulur. Burada isim vermenin bir şey yok, önemi yok. Şimdi... Ben size Allah için yol gösteriyorum. Size hiç kötülük tavsiye etmedim. Hep hakkı tavsiye ettim. Ben istiyorum... ...inşallah... ...Allah'a kavuşmadan ölmeyelim. Rabbimizi bulmadan ölmeyelim. Yandık o zaman. Helak olduk o zaman. Şimdi Allah'ın zikrinin kalesine girelim. Bu kaleye sığınalım. Ama ne dedim? Dildeki zikirle kalmayalım. Gönülden zikre yol bulalım. O zaman Rabbimize yol bulacağız inşallah. Şimdi demek ki işte Mustafa Fevzi Efendi'nin sözünü okuyoruz. Ne diyor? 54 farzdan biridir rabıta, ehli aşkın rehberidir rabıta. Hubbu filahtır bu yolda rabıta, bir mahabbettir gönülde rabıta. Söce bak. Var bu yolda çok ehadisi nebi, rabıta makbulü haktır gün gibi. Ha, şimdi sana ne diyor? Allah'la beraber ol La ilahe illallah dersen Subhanallah dersen Hep bunlar sevap getirir Ama Allah'a yaklaştırmaz Allah'a yaklaştırması için senin Allah'la beraber olman lazım Kul Allah arasında kaç bin perde var? Yetmiş bin perde var Hadis-i Şerif müslim. Her bir perde ne kadar zamanda aşılıyor? Beş yüz senelik mesafede açılıyor. Peki bütün bunların aşılması lazım Kul Allah'a vaslı uryan ile ulaşması lazım Vaslı uryan ne? Çırıl çıplak buluşma. Yani ne demek? Arada gömlek bile kalmayacak. Yani ne demek? Hiçbir engelsiz tamamen Allah'a kavuşmak demektir. Var mı buna kavuşanlar? Var. Şimdi de var mı? Var. bir istese ki şimdi böyle bir Allah'a kavuşan adam yok. Ona derler. Sen kendini inkar ediyorsun. Yaşıyorsan o nürmetine yaşıyorsun. Demek var. O zaman bizim ziyanımız nerede arkadaşlar? Bir kısmımızın yolsuzluktan bir kısmımızın da yolu bildiği halde yürümemekten. Bizim iki tane sıkıntımız var. Bir kısmımız hiç bu yolu bilmiyor. Bulurlar inşallah. Bir kısmı da yola girmiş, yolu bulmuş, yürümüyor. Yatmış aşağı. Bir insan yolda durursa arabayı park edip herkes sollar geçer, o orada kalır. Onlar ben 40 senedir tarikattayım. E 40 senedir tarikattasın ama bir basamak ilerletin yok. Niye? <gülüyor> Durdun kenarda. Park ettin. Bura çok güzel dedin. Yattın aşağı. Mübarek adam. Öbürleri yürüdü geçti sen. Niye Tufan abca vardı İznik'te. Allah rahmet etsin. Efendi Hazreti çok severdi. Mübarek adam. Yaşlı zat. Çok anlatırdı İznik'teki kazılarda o. Papazların kemikleri çıktı. Neler neler. Efendi Hazreti ondan. Çok nakleder. Bir gün geldi İsmail Üst katta diyor. Oturdum. Ders seviyorum. Efendi Hazreti geldi anlat. Bana dediler gidiyor Ses geldi bana. Bu yol illiyine gider. Bu ne demek acaba abi? Demişler ona ki, kim demiş? Gelip de birisi fısfıs dememişti. Hatiften nida geliyor yani, kulağına. Dediler ki, bu yol illiyyine gider. Senin bu girdiğin yol. Illiyyün neresidir? Allah Teala soruyor, illiyyün neresidir? Sana bildiren var mı nedir? Habibim. Ancak ben biliyorum, ben bildirebilirim. Estaizu billah. كل لا ان كتاب الابرار لفي الذين وما ادراك ما İlliyyün bir mühürlü kitaptır. Allah Teala'nın manevi huzurunda. Yanında kimler vardır? Yanında en yakın melekler vardır. Hazreti Cibril oradadır, Hz. Mikail oradadır, İsrafil, Azrail. Meleklerin peygamberleri o divanın, o dosyanın yanındadırlar. Onların makamıdır. Ne dediler ona? Bu yol İlliyyine gider. Ha, demek bu yollar var. Bir yolu bilmek lazım, sonra yola girmek lazım. Sonra da yürümek ve ilerlemek lazım. Allah engelleri kaldırsın inşallah. Şimdi size tavsiyemiz ne asi nefsimize biz de bu kadar senedir biliyoruz, ediyoruz ama biz de bir şeye ermiş değiliz. Allah erenlerin yüzü hürmetine inşallah bizi de yolda bırakmasın Allah Teala. Ölmeden eriştirsin Allah Teala. Allah engelleri kaldırsın engel. Nefis engel, şeytan engel mal engel, evlat engel fitne, fitne, fitne, fitne. ama bu fitneleri aşacağız inşallah. Rabbimize bulacağız. Bulamazsak ebedi bulamayacağız. Allah muhafaza olsun. Ebedi bulamayacağız. Nerede bulma yeri? Burası. Öldün mü ne oldu? Bulma imkanın gitti. Kaç yaşındasınız? Kaç sene ömrünüz kaldı Allah rızası için? Kabiri düşünün, ahireti düşünün. Bak gittik Mekke'ye, Seyyid Maliki Hazretleri'nin kabrini ziyaret ettik. Rahat etmiş mübarek adam. Hatice anamızın yanında yatıyor. Mekke mezarlığı. Bir alem ya. Oraya gittiğin zaman da dünyayı unutuyorsun. Ya. Dünya nedir? Dün gittik, Zekeriya Efendi Hazretleri, Muhammed Zekeriye'l Bukhari 100 yaşında vefat etti. Medine'nin büyük şeyhi. Gittik onun kabrini bulduk. Harra şehitlerinin yanında. Hey mübarek insan. Şu kadar bir şey kazıyorlar. Şu kadar bir kazılan yere. Toprağı üzerine. Mekke, Medine'de zaten böyle mermer bir şey de yok. Efendim, dümdüz toprak. Bak öldü, gittiler. Ama erdiler. Allah'ı buldular, Allah'ı bildiler. Adamlar nasıl çalıştılar? Sabahlara kadar uyumadılar ya. Hiç uyumuyordular ya. O Zekere Efendi Hazretleri. Hiç. Oku, oku, zikir, zikir. Yüz yaşında. Böyle yalvardı Allah'a. E şimdi onlar rahat. Şimdi bu adam acınır mı? Şimdi bu adam neyi kaybetti? Neyi kaybetecek pis, pis dünyada? Mübarek insana. Kral gibi yaşadılar o setirde yatardı böceklerin içinde. Etrafında böcekler dönerdi. Bütün dünyanın zenginleri gelse derler ona köşklere gel buyur saraylara yerleş. Dermiş adamsın. Sedirin üstünde yattı orada vefat. Böyle adamlar. E buna acınır mı şimdi? E gittiler Allah'a işte. Kazandılar da gittiler. E biz nasıl gideceğiz Allah? A? bir şey kazanmadık ya. Hiçbir kazancımız yok. Şimdi dünya yemek içmek bakımından beş kuruş etmez. Keyif zevk bakımından her zevkin sonu hüzünle biter her keyfin sonu üzüntüyle biter yani hiç kimse benim huzurum tamam diyemez yani çünkü huzur ancak Allah'ın zikriyle hasıl olur İşte o zikri de bulmak lazım yolunu bilmek lazım ehlinden öğrenmek lazım en kolay şey makarna yapmaktır ver bana bir çuval makarnayı un edeyim hamur edeyim sana neden bilmiyorum ehlinden öğreneceksin ehlinden öğrenilmeyen şey ne yapamaz yaklaştırıcı olmaz faydayı sağlamaz onun için efendi kardeşlerim Dünya bir defa geldik Pazar kuruldu kalkıyor Öğlenin kıyameti kopmuştur İnşallah önümüzdeki hafta Ondan sonraki haftalar size Kıyamet alametleriyle ilgili neler anlatılacak Büyük alametlere başlıyoruz Zaten neler neler Bir Bundan sonraki sohbetleri takip edenler Hele bir görecekler ki Bakalım dünya kopmadan Neler olacak Allah bizi o fitnelerden emin etsin Bunları dinleyeceksiniz ancak öldüğümüz anda zaten bizim kıyametimiz kopmuş oluyor. Biz şimdi ölümümüzü gözleyenlerden olalım. Ölüm meleği her an bize gelebilir. Fedhulif ve ibadih ve dhu lid jannati. İrdigi ila Rabbi kirazyeten. Sen Allah'tan razı Allah senden razı. Buyurdun Rabbine denmesi lazım bize de inşallah. Fedhulif ve ibadih ve dhu Ey mutmeyne olan nefis. Ne demek mutmeyne? Huzur bulmuş. Neyle huzur bulmuş? Parayla huzur bulmuş. Karıyla huzur bulmuş. Rütbeyle huzur bulmuş. Makamla huzur bulmuş. Kafayı bir yere takmış. Buraya ulaşmam lazım. Gayem şu. Bu hedefe kitlendim. Buraya erişmem lazım demiş. Ve erişmiş. Ona ey huzur bulan nefis denecek mi? Denmeyecek. Ama gayesi ne? Ben Allah'a ulaşmam lazım. Allah'ı bulmam lazım. Bilmem lazım. Tanımam lazım. Ha Benim hedefim bu diyen... Ve bu yolda ilerleyen, yarım kıda kalsa ömrü yetmese seyriçülük vazifelerine bile ona kabirde tamamlatırlar. İşte o zaman ona ne diyecekler? Estağfirullah i̇şte Ya eyyetü ennefsül <gülüyor> mutume inneh irci'i ila rabbiki radıyeten merdiyeh fedhuli fi ibadi Cenneti. Bu ne zaman denecek ya Resulallah dedi. Ebu Bekir Sıddık'a dedi. Yakında ölüm meleği sana diyecek bunu ya Ebu Bekir dedi. Yani sen o makamdasın dedi ona. Yakında ölüm meleği sana diyecek. Bize ne diyecekler acaba? Dön Rabbine. Allah senden razı, sen Allah'tan razı. O makama çıkarırsan nefsi olur. Nefsi temizlemenin yolları var. Sen temizleyiciye vermiyorsun ki çamaşırları verip verip duruyorsun. Ruhunu hiç temizletmiyorsun. Kalbini temizletmiyorsun. Gir dostlarımın içine, bir kullarımın kalbine, gönülde yer bul, gönülde. Bir dostun gönlünde yerin olsun. Cumhurbaşkanı olmaktan iyidir. Bir evliyanın yanında yerin olsun. Ne demiş ya Ustam Selim? Hı? Padişahı alem olmak bir kuru kavgaymış. Bir veliye bende olmak cümleden e'lâ imiş. Ben dünya padişahıyım dedi. Boşuna kuru kavga. Bir Allah dostunun hizmetinde olsaydım hepsinden üstün olur. Padişahlar onlar işte. Tatmış o makamları. Mübarekler. Yatmamışlar, etmemişler. Onlar da bütün dünyayı etmişler Allah rahmet etsin, kabirler etsin. Fatih Sultan, Yavuz Sultan. Bunlar Allah. Bunlar büyük insan bu Osmanlı padişahlar. Bunların aleyhine konuşulur mu ya? Tövbe ya Rabbi. O adamların saltanatım var mı? Kaç dakika yatıyordu Fatih Sultan, Yavuz Sultan? Adamların yaşadıkları ömrü bir de yaptıkları hizmetleri bulursan hiç yatmaya bile vakitleri kalmıyor ya. At sırtında ömürleri geçmiş. Allah'ın dostları. İşte bu neyle mutmain olmuş? Ona bakacak neyle huzur bulmuş? Ha. Ama bazılarda neyle huzur bulmuş? Şu arabayı alırsam? Tamam. Şu karıyı alırsam? Tamam. Şu evi alırsam? Onlara da diyor, estağfirullah, ''İnnallathina la yarujuna liqa'ana wa radu bilhayati addunya wa ta'mennu <tweet> biha'' ''Vallathina hum an ayatina ghafiloon'' O kimseler ki hiç bize kavuşmayı ummuyorlar. Hiç Allah'ın huzuruna çıkacağız düşünmüyorlar. Hiç kabre ineceğiz, ne cevap vereceğiz düşünmüyorlar. Mezarda yatacaklarını düşünmüyorlar. Allah yumruk kadar toprakları yastık yapacaklarını hiç düşünmüyorlar ya. Nasıl düşünmesin insan ya Mezarı nasıl düşünmesin ya? Yatacağız işte ya. Issız, sessiz, kim bırak yok bırakıp gidecek. Dünya hayatına razı olmuşlar. Varsa dünya yoksa dünya demişler. Şu makamı kazansam şu diplomayı alsam, şu imtihanı kazansam, şu maaşı alsam tamam demişler. Şu fabrikayı kursam, şu arabayı alsam tamam. Dünyayla huzur bulmuşlar. Dünyayı elde ettikleri zaman seviniyorlar. Dünyayı kaybettikleri zaman cenneti kaybetmiş gibi üzülüyorlar. Allah. Allah. Onlar ki bizim ayetlerimizden gafil ve habersiz yaşıyorlar. Hiç Kur'an dinlemiyorlar, sohbet dinlemiyorlar, hiçbir şey. İşte gidecekleri yer kazandıkları suç yüzünden ateşin ta kendisidir. Sığınakları, barınakları cehennemdir. Herkes anasının koyuna sığındığı gibi diyor, çocuk anasının koynuna gittiği gibi onları cehenneme öyle mecbur sokacağım diyor. Öyle azap edeceğim. Mahşerde öyle bekleteceğim. Öyle sıkıntı vereceğim. Ya Rabbi ne olur aç da cehenneme girelim bu beklemekten bıktık. Ateşle osul rahatlayalım diyecekler. Anasının koynuna girer gibi diyor cehenneme sığınacaklar diyor. Cehenneme sığındıracağım onları diyor. Sığındıracağım ne demek? Ve ateşten beterini yapacağım demek. Cehennem sığınakları olacak. Herkes bak şimdi işte evine gidiyor. Şimdi siz burada hesabınız nedir? Arabanız şuyunuz, yolunuz, metronuz şuyunuz. Ona göre eve gideceksiniz. Çay, meyve bir şeyler. Sonra yatak. İşte Allah meva denir ona. Arapçada meva. Sokulacak yer. Herkes yuvasına sokulacak. Allah yuvalarımızı razı olduğu yuvalardan eylesin. Amin. İşte onlar nereye sokulacak diyor. Onlar ateşe sokulacak diyor. Dayanabiliyorsan lütfen kibritle denemesini yap. Çakmakla denemesini yap. Dayanabiliyorsan ya. Dayanabiliyorsan. O zaman, o zaman yanlış oldayız tövbe edeceğiz, Allah'ı bulmadan rahat etmeyeceğiz dünyayla tatmin olmayacağız dünyayla tatmin olanlara ölürken dön Rabbine, buyur gir cennete denmez ne denir biliyor musun? sevdiğin razı olduğun, tatmin olduğun, bel bağladığın hevesleri bütün ona bağ kendisine bağladığın, dünyadan ayrılıyorsun yıktığın, viran bıraktığın, harap ettiğin bir çivitin yok, bir ağaç bile dikmediğin ahirete gidiyorsun derler Öyle bir pişman olur ki o pişmanlık onu ateşten çok yakar. Ama öbürlerine ne derler? Önem vermediğin, değer vermediğin, mağmur etmediğin dünyadan çıkıyorsan köşklerle, saraylarla döşediğin, mağmur ettiğin cennete gidiyorsun. Öyle bir yere gideceğini duyan da hiç daha dünyada kalmak istemez, seve seve gider. <Sessizlik> Kim Allah'a kavuşmak ister? Allah da ona kavuşmak ister. Memken kerhelik Allah Kim Allah'a kavuşmak istemez Allah da ona kavuşmak istemez. İstiyor musunuz Allah'a kavuşmak? Ha! Allah da istiyor. Bu kuluma ne zaman kavuşacağım? ve <gülüyor> ene Dostlarımın bana kavuşma arzusu, hasreti çok uzadı diyor Allah. Ne zaman öleceğiz da Rabbimize gideceğiz? Böyle bekliyorlar. Ben onlara kavuşmaya daha çok aşığım diyor. İşte Allah Teala seni böyle bekliyorsa sana sıkıntı olmaz inşallah. Ama ama zor, keçitler tehlikeli, iş zor. Yani ne kadar müjdeler versek de Ramazanda müjde saydık burada. Yağmur gibi müjdeler. Hep hadislerip ben kafadan uyduramam. Ama iş zor. İşte Sadib bin Muaz, radıyallahu an vefat etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, İhtezel arju. Yine mevti Sadib bin Muaz. Allah'ın arşı titredi diyor. Said bin Muaz ölünce Allah'ın öyle bir dostuydu ki arşı hala sallandı diyor. Götürdü onu mezara koydu. Kendisi defnetti. Başında uzunca durdu. Tesbih etti. Sübhanallah. Bütün sahabe tesbih ettik diyor. Tekbir getirdi. Allahu ekber. Bütün sahabe tekbir etti diyor. Durdu, durdu, durdu diyor. Dedik ya Resulullah, tesbihinizin, tekbirinizin bir sebebi hikmeti vardır. Hani cenazede bu şekil bir sünnet yok. Niye yaptınız? Ey gidi sahabesine buyurdu. Böyle büyük salih bir kul arşı ı ala ölümüne yine de onu kabir bir sıktı diyor. Bir sıktı diyor. Yalvardım yalvardım diyor. Şimdi bıraktı diyor. Sadı ibn Muaz kabir kendisini sıkıyor. Hazreti İbrahim Resulullah'ın oğlu Mariye validemizden Resulullah'ın küçük oğlu vefat etti biliyorsunuz. Medine'de kabri şerifi orada gittik ziyaret ediyoruz. Ne buyurdu? Kabrin sıkıştırmasından İbrahim bile kurtulamadı diyor. Küçücük çocuk. Önümüzde kabir var. Bizi sıkacak arkadaşlar. Kemiklerimiz birbirine girecek arkadaşlar. Zor arkadaşlar. Zor! Zor! Bak bir, bir ufak hapis yattık. Zor! Sıkıntılı yerler zor. Havasızlık zor. İnsanlarla görüşmemek zor. Bu kadar rahat ortamlardayız. Bak hepimiz görüşüyoruz, konuşuyoruz. Ha ha iyi çok zorlanırız bak yapay yandız ıssız sessiz sıkarlar çıkıştırırlar bak büyük azap olur ya ne işimiz var ne zorumuz var Allah'ın haramlarını bırakalım rızasını arayalım ya Rabbi sen bizi yarattın biz sana kavuşmak istiyoruz yolundan gidiyoruz demek lazım yolundan gitmeden rıza istenmez talebul cennet bile amel benbun mine zürub diyor Hasan-ı Basın Hazretleri amelsiz cennet istemek de günahlardan bir günahtır amelsiz cennet istemek de masiyettir Allah'a isyandır. Ya Rabbi beni cennete koy. Ya Rabbi beni Resulullah'la beraber açacak. Ediyorsun duada. Be kardeşim. Aynı mektepten mi mezunsun? Aynı amelleri mi yaptın? Onlar sabaha kadar uyumuyor. Sen sabaha kadar yatıyorsun. Onlar şunu yapıyor, sen bir şey yaptığı yok. Ondan sonra beni Evliyaullah'la beraber et. E beraber miydin onlarla? Kalbin beraber miydin? Ruhun beraber miydi? Gözünü yumduğun zaman hatıranda kimler var Rabıtan var mıydı? İrtibatın var mıydı? Alakan var mıydı? Kişi sevdiğiyle beraberdir. Manehabe cenneti Bir şeyi seven onu çok anar. Sende muhabbet varsa, sende sevgi varsa devamlı onlar hatırında olması lazım. Sen kaç kere Resulullah'ı hatırlıyorsun? Kaç kere Allah'ın dostlarını hatırlıyorsun? İşin gücün isyan, isyan gaflet. Allah muhafaza eylesin. Onun için ben size yine şunu diyorum. Bu Rabıta kitabı efendi babamızın dediği gibi baştan sona ihlastır. Ne demek bu? Şu kitabın başından sonuna kadar benim bir kelimem yok. Ben çünkü uydurucu hocalardan değilim, ben uyucu hocalardanım, mübdedi' var bir de müttebi' var, mübdedi' uyduranlar demektir, müttebi' uyanlar demek, Allah bizi ittibadan ayırmasın, biz kendi kafamızdan bir kelime yazmaya cesaretimiz yok, İlla Allah dostlarından göreceğiz, bir kitaptan size tercüme çeviriyle nakledeceğiz. Ben hiçbir zaman bir şey katmadım. Allah'a sığınırım bir şey katmaktan. Şurada benim bir yorumum yok. Bakarsanız, bakarsanız hangi kitaplar, hangi kaynaklar, hangi alimler, hangi adını duymadığınız, nice evliyanın ismini duyacaksınız, göreceksiniz. Bunlar bu yola. 500 sayfa. Ha, Şimdi sana yol haritası istiyorsun. Sen Allah'a kavuşmak istiyorum diyorsun. Allah'a kavuşmak isteyenlere Allah da kavuşmayı seviyor. Ama Allah'a kavuşmanın bir yolu var. Bunu inkar edemezsin. Ben yolsuz giderim. Diyemezsin. Yolsuz gidenleri eşkıya çalar. Niceleri evliya alacağım zannederken eşkıya oldular. Çünkü neden? Yolsuz gittiler. Ne diyor İsmet Baba Hazretleri? Bir insan diyor rabıta yapmadan da Allah'a kavuşur ama 400 sene ömrü olması lazım. Sırf ibadet yapması lazım. 400 sene sırf ibadetle bir ümit vermiş. İsmail Hakkı Bursevi Hazretleri vesaire alimler. Hangimizin var 400 sene ömrü sırf ibadetle geçirecek? Kese yol arıyor musunuz? Kese yol. Kısa yol. Ama nasıl yol? Eşkıyanın saldıramayacağı, dağdaki yol değil. tarih sultani, padişah caddesi, ana cadde, vatan caddesi gibi. Yol arıyorsanız size yol gösteriyoruz. Yürüyenlere mübarek olsun. Ha. Şimdi bu kitap kütüphane süslemek için değil. Biz size dedik tabii bu bayramda da okunacak kadar da küçük bir şey. Değil hazmederek okuyacaksın ne demek hazmederek ne anlatılıyor anlamaya çalışacaksın kardeşim ya anlamaya çalışacaksın anlamadığını soracaksın iş işare yapacaksın bir karga arkadaş derdimiz ne Allah'a bulmak sevgimiz ne Allah'a kavuşmak e o zaman yol gösteriyor sonra ha, bu rabıta bu neyi anlatıyor biliyor musun Allah dostlarıyla irtibat kurmak çünkü onlar Allah'la irtibatlılar biz henüz Allah'la irtibat kuracak gücümüz yok Öyleyse biz günde elli bin kere la ilahe illallah desek de yine zikir kalbe inmiyor. Gerçek zikre erişilmiyor. Ermenin yolu ne? Ben de size denediğim yolu söylüyorum bak. Ben denemediğim bir yoldan bahsetmiyorum. Arkadaşlar beraber deneyelim demiyorum bak. Biz bunu denedik. Bu yol çıkıyor arkadaşlar. Ve bütün deneyenler, tecrübe edenler diyorlar ki bu yoldan, kese yoldan, kısa yoldan Allah'a erişiliyor. Ben eriştim mi? iddia etmiyorum eriştiğimi. Ama rabıta yolunda ihlas kazanıldığını ve her şeyin gittiğini, sırf Allah'ın kaldığını, ihlasın yolu olduğunu görüyorum. Bizim de 25 sene oldu biz bu yola girdik. 12 yaşında. Oldum 41 yaşında. Ha, Yol budur. İmam Rabbani'nin sözüyle bitiriyoruz. Deleltüke ya hâzâ alâ kenzi maksadin fe inene lem ebluğun lealleket ebluğun. ...sana diyor aranacak hazinenin yolunu gösterdim... ...ben ulaşamasam da... ...belki sen ulaşırsın inşallah... ...onun için... ...mutlaka bu eser... ...ama lütfen kütüphanenizi süslemesin... ...kalbinizi süslesin... ...bundan... ...herkesin içine bir deva şu niyet girsin... ...bak ölümümüz yaklaştı... ...ya Rabbi... ...benim bundan sonra tek derdim niyetim sana kavuşmak... ...sana ulaşmak... Sana, ...seni bulmadan ölmemek istiyorum... ...bu kararı verelim... ...bu niyeti tutalım... Ondan sonra bu kitabı okuyarak bir yol, yol gösterici mürşit bulalım. Ondan sonra dediklerini yapalım. Bundan da bu kitaptan da biz sadece tabii ne istifade edebiliriz? İlim istifade edebiliriz. Yoksa bu kitap da bizi ne yapmaz? Efendim mürşit gibi Allah'a kavuşturmaz. Ama Allah'a kimlerin kavuşturacağını, mürşitte aranan vasıfları, rabıta kimeye bulabileceğini, rabıtanın şartlarını, edeplerini, kainatı yaratan Rabbimizle irtibat kurmanın tek yolu, rabıta. Bu da bu kitapta anlatıldığı kadar hiçbir kitapta anlatılmamış. Türkçede böyle bir eser yok. İddia ediyorum, bulan getirsin diyorum tabii ki. Bu hazırlanmış. Allah, Efendi Hazretlerimizin emriyle hazırlandığı için özel bir himmeti oldu bunda. Öbür kitaplar gibi değil, bunu emretmişti. Ve böylece size bu eser hazırlandı. Herkes mutlaka yolunu bulanlardan olsun. Şimdi arkadaşlar, Resulullah'ın duası var. Allahümme firli'l-hac ve'l-i hac Ya Rabbi hacıları da affet, hacıların istiğfar ettiklerini de affet. Biz de henüz daha günaha inşallah bulaşmamışızdır. Bir gün oldu, bir gün herhalde abdestimiz tutar. Bir gün oldu geldik, Resulullah ile beraber haç yapmış gibi oldu, Ramazan ömresi nasip oldu. Ve Merve'nin üstünde, bir buçuk saat, bir saat sahih sürdü tabii, biraz da ayağım hastayım ama Arabaya binmedim, yürüyerek yapayım dedim. Yani bir zahmet olmadan rahmet olmaz. Merve'nin üzerinde dua yaptık. Arkadaşlar da vardı yanımda, şahit oldu. Dedim, bizim cemaatımıza gelenlerin her birine bu ömreyi hediye ediyoruz dedim. Ve bu sohbete de geldiniz, öyle anlaşmıştık. Biz ömreyi, Ramazan ömresi Allah size defterinizde çıkarır inşallah. Size hediye et. Şu hediye etme hakkımız var. Bir insan bir ömre yaparsa, bir namaz kılarsa, onu başkasına nafile olduğu için kendi farz namazını hediye edemezsin o zaten senin borcun nereye hediye ediyorsun ama nafile bir namaz kılarsın ananın babana hediye edebildiğin gibi nafile bir ramazan ömrü. bize çok nasip oldu sizde nasip olmayanlar var Resulullah Allah yapmış gibi onu size hediye ettim Allah kabul eder inşallah orada şimdi de bir kısa dua yapacağız ondan sonra da öne geçeceğiz görüşmek isteyenler olursa bir musafa edeceğiz hep kaçıyoruz sizden bu sefer kızıyorsunuz bize onun için musafa etmek isteyenler. Tabi zoru olan, dar olanlar kalmasın. İlle musafa edin demiyorum. Etmiş gibi kabul edin de isteyenleri olursa edebiliriz diyorum. Ondan sonra Asır Suresi İslam'ın özü ve özeti vel asri. Mehmet Emine Efendi Hazretleri geldi burada ne okudu? En son sahabe-i kiram bütün sohbetler bitti. En son ne okurlar? Vel asri. Kur'an'dan hiçbir şey gelmese sırf vel asri gelse bütün insanları hidayete yeterdi vel asri bunun tefsirini dinlemediyseniz çok yani yazık olur eski bir sohbettir ama vel asri her zaman her meclisin sonunda vel asri kulağımızda olması lazım vel asri sohbetini alın mutlaka inşallah dinleyin komşuluk akrabalık hakları bidatlardan korunmak bunlar da sidi halindedir ikisi Eli sünnet dışı bidatlardan sakınmak komşu ve akrabalık haklarıyla ilgili bunlar görüntülü sidi olarak sohbetler arz ediliyor inşallah İstifade edenlerden olursunuz. Herkes buraya gelemiyor ama siz Allah'ın dinini tebliğ edin inşallah. Resulullah'ın yolunda ittiba edin. Ben ve bana uyanlar Allah'a davet ediyoruz. Resulullah öyle buyuruyor. Allah öyle emrediyor. Biz de ya Resulallah sana uyduk diyoruz. Ya Rabbi senin emrinle Habibine ittiba ettik. Ama onun dini garip kaldı. Yayanlardanız inşallah. Uyduranlardan değiliz. Uyanlardanız inşallah. Her tarafa da bu haberi yayalım inşallah. Bu sohbetlere inşallah gayret ederseniz o kabir için, o mahşer için, o sıkıntılı zamanlar için bir ön hazırlık göndermiş olursunuz. O zaman size efendim mamur ettiğiniz dünyadan harap ettiğiniz ahirete çıkıyorsunuz demezler. O cimrilerden olmazsınız da mamur ettiğiniz yatırım yaptığınız ahirete gidiyorsunuz derlerse gitmek istersiniz. Çünkü bir insan yatırımı olan yere gitmek ister. Allah cimrilikten muhafaza etsin ahirete gitmeden göndermeyi nasip etsin ahiretimizi dünyamızdan daha hayırlı etsin ahiret evlerimizi, ahiret eşlerimizi ahiret nimetlerimizi dünyadan çok daha hayırlı etsin inşallah Allah Teala ve Tekeddes Hazretleri Amin Subhane Rabbiyel Ali ile Alel Vehhab Hamdülillahi Rabbil Alemin Vessalatu vesselamu ala seyyidil mursalin Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Amin Allahümün nâ selükel cenneh ما قرب إلي هم قبل ما عمل نعود بك من النار ما قرب إلي هم قبل ما عمل اللهم نسالك من غير ما سالك من نبيك محمد صلى الله عليه وسلم نعوذ بك من شر استعاذك من نبيك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم انت المستعان عليك البلاء ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمي محمد مصطفى بيقول صلى الله Onların affını istedikleri kimseleri de affeyle. Amin. Ya Rabbi. Bu Habibi'nin duasıdır. Benim duam değil. Biz burada Muhammed Mustafa'nın sallallahu aleyhi ve sellem duasına mazhar oluyoruz. Ya Rabbi. Bugün bu sohbete gelen kardeşlerimizi affeyle. Amin. Mahret eyle. Amin. Bizi de affeyle. Onları da bağışla. En büyük yükümüz günahlarımız ya Rabbi. Bu yükümüzü sırtımızdan indir ya Rabbi. Bir daha ömrümüzün kalan kısmında günahlardan bizi muhafaza eyle yap. Kul kusursuz olmaz, senafsız olmasın. Günaha düştüğümüz anda seni zikredenlerden eyle. Günaha düştüğümüz anda pişman olanlardan eyle. Ve istiğfar edenlerden eyle. Ya Rabbi günahta ısrar edenlerden olmaktan muhafaza eyle. Bile bile günahkarlığa devamdan bizi muhafaza eyle. Ya Rabbi en büyük derdimiz, günahlarımız, ilacımız istiğfar olduğunu buyuruyorsun. Habibim bize beyan ediyor sallallahu aleyhi ve sellem. Bizi de bu kardeşlerimizle anamızdan doğduğu gün gibi buradan ihraç eyle. Bu meleklerin çevirdiği sohbet meclisinden onların da istiğfarlarına mazhar olarak ayrılmamızı nasip eyle. Ve ya Rabbel alemin ve hayran nasırını dua isteyen bu kardeşlerimizin ne hayırlı Muratları varsa ihsan eyle. Hastalarımız, hastalıklarımız var, acil şifa. İçimizde ne derdimiz var, dertlerimize deva. Ya Rabbi borçlarımız var, cümlemize ödeme kolaylıkları, eda ihsanı. Ya Rabbi hazine-i gaybinden helal rızıklarla merzuk eyleyip, haramlardan, şüphelerden bizi muhafaza eyleyip. Ya Rabbi bizi niçin yarattın? Sırf sana kulluk ve ihlas kazanmak için yarattın. Sen bizi sırf o gaye için ayır Ya Rabbi. biz rızkımızı kefil oldun, tekefil edin. Bizi vesvese evhama kaptırma. Kefil olduğun rızkımızla uğraştırma, derdine düşürme Ya Rabbi. Ya Rabbi senden istiyoruz bizi mahrum eyleme Ya Rabbi. Ya Rabbi senden af istiyoruz bizi azab eyleme Ya Rabbi. Amin biyendilerine arcahimden azad eyle. Dualarımızı fazlul kerimle kabulek karine ile bu kardeşlerimizin hepsine de Ramazan-ı Şerif'te bir ömre Resulullah ile beraber bir hac sevabı nasip eyle ve hali hayatlarında da imkan yaratarak gitmelerini nasip eyle, bize de tekrar tekrar nasip eyle. Sen fazlul keremine ya Rabbel alemin. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve teslimen kethira ve elhamdülillahi rabbil alemin. İlahi şerebin nebi sallallahu aleyhi ve sahbihi ve şahinak. Efendim babamız kâzı v'lâru ümmat nâmmat müş'lîm ümmat. Tehadil el